Elhamdülillâhillezîh. Hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ nehtediye. Lâvla'in hedâna allâh. Ve mâ tevfîkî ve'a't-i sâmi illâ billâh. Lequad jâet Rasûl-ü Rabbinâ Muhammed. Allahumma Salli ala Allah kulubina Muhammed Allahu ala selem. Salli ala Muhammed salli ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Eûzü billahi eş-şemi'il min eş Rabbi ve eûzü rabben Bismillahirrahmanirrahim Kul man kan adu lill jibril feinnau nazzalu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna ve huda ve bishra lil mu'minin Man kan adu lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaal fa inna Allahu adu lilikafirin Sadaqa Allahu alazim اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد Allah-u Teala Ve Tekaddel Hazretleri Hayatımızı ve mematımızı Kendi yolunda Nasip eylesin Amin Hem yaşamımız Hayatımız Rabbimizin rızası uğrunda olsun Hem ölümümüz Onun yolunda nasip olsun Amin, Amin. Bugün Bugün 8 tane şehidi uğurladık. Tabi bunlar şehadeti çok istediler ki, şehit olmayı düşündüler ki Rabbimiz bunlara şehit olmayı nasip eyledi. Rabbim derecelerini âli eylesin Amin. ve bizlere de şehitlik nasip eylesin. Amin. Abi bu şehitlik meselesi bizi ancak kurtarır. Çünkü günahlarımız çoktur. Ancak şehit olan ilk damlası yere düşmekle bütün günahları mağfiret olur. Kanı yere düştüğü anda anadan doğmuş gibi tertemiz olur. Onun için bu şehitliği çok istemek lazımdır. Dua etmek lazımdır. Eğer bir insan sadakat ile şehit olma isterse yatağında da ölse şehittir hadis-i şerif sahih-i müslimde geçer bir insan sadakat ve doğru bir niyetle Allah'tan şehit olma isterse ama tarafkirlik olmayacak niyette ırkçılık olmayacak efendim Taassup, cahiliyet taassupları olmayacak Gösteriş Ne pehlivan adam ne cesur adam Desinler Şeklinde bir karışıklık olmayacak Bunlar şart Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdu Bir adam tarafkirlik için Hamiyeti cahiliye için ırkçılık için Efendim İftihar için Gösteriş için Savaşırsa ve ölürse o Allah yolunda değildir. Men kateleli tekune kelimetullah el ulyâ fe Sadece Allah'ın dini davası en yüce olsun. Allah'ın dini İslam en yüksek olsun, hakim olsun. Bu diyetle cihad ederken efendim şehit olan o Allah yolundadır. Tabi ben şahadete her kim doğru bir niyetle şehit olmayı Allah'tan dilerse belli menazilü şuhada Allah onu şehitlerin makamına ulaştırır. Şimdi duayı doğru becermek lazım. Gece teheccütlerde ondan sonra kabul saatlerinde Kabe'de, Ravza'da mübarek günlerde, gecelerde dua etmek lazım. Bir adam yatağının üzerinde devse eğer sadakatle şehit olmayı istediyse, Allah onu şehit yazar ve şehit sayar. Herkese tabii kafirler tarafından şehit edilmek, bir kafirin eliyle şehit edilmek herkese nasip olmaz. Bu o ayrı bir boyuttur. Ama şehitlerin de kısımları vardır. Zulmen öldürülse o da şehittir. Malını müdafaa edeyim derken kendi helal malını müdafaa edeyim diye biri saldırsa ona onu koruyayım derken ölse o da şehittir. Hem tabi iman şarttır. Efendim iman olmadıktan sonra e, şehitlik olmaz. E, ben de bakıyorum ediyorum. Dün haberler geceden beri kaç, birkaç gecede tabi takip ediyorum. Elhamdülillah hep Müslümanlara nasip oluyor. Şehitlik kime nasip olmuş? Hep Müslümanlara nasip oluyor. Bu şehitlik kolay bir şey değil. Nasip meselesidir. Ama yine de ne demek lazımdır? Biz Hüsnü zannımıza göre böyle kabul ediyoruz. Ama Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramayız. Allah herkesin kalbini ve niyetini en iyisini Allah bilir. Şimdi bir adamın eğer niyetine bir gösteriş, bir pehlivanlık, bir kahramanlık Memlekette efendim bir itibar, döndükten sonra şöyle yaptı, böyle yaptı gibi bir niyetler içinde girse, Allah muhafaza etsin, o zaman e, ölse de şehit olmaz. Şehit olmaz. Ama Allah rızası için halis, samimi bir niyetle Filistin'deki, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım ulaştırmak niyetiyle çıkar. Bu niyetle çıktıktan sonra arada kalbine bir şeyler gelse geçse o vesvese kabilindedir. O niyeti bozmaz. çünkü ilk çıkış niyeti önemlidir. Yani bir insan ya burada namaza dururken diyelim kimse yokken bir yerde bir mescitte bir yerde namaza dururken Allah razı olsun namaza niyet eder. Ama ondan sonra kapıdan birisi girer diyelim onu görür falan onun sesinden de onu tanırsa falan içinden de geçse ki ya iyi rast geldi adam da beni namazda rastladı falan içinden de böyle bir şey geçse. Onun diyor ilk niyetinde o adam yoktu ki. Ha bak şu görüyor ben de onun gördüğü yerde namaza durayım demedi ki. O ilk niyet Allah için başlandı. Arada birisi geldi girdi çıktı falan derken bir kalbinden bir şey geçse Teterhaniye diye fıkıh kitabı vardır Hanefi mezhebinde. O fıkıh kitabında da yazdığı üzere bu kişi asıl niyeti üzerinedir. Allah kullarının amelini iptal etmek istemez. Amelini zayi etmek istemez ama tabi Bazıları da hakikaten e, tamamen e, nefsani saiklerle e, bir yola çıkarlarsa onlar mahrum olurlar. Ama bu kardeşlerimiz bakıyoruz, görüyoruz. Haberlerini anladık, dinledik. Şimdi yine buraya gelmeden evvel de baktım. Efendim tek tek de gösterdiler. Bugün şehitlerin hallerini mesela 19 yaşında bir yavrumuz efendim Furkan adı ee, beş tane kurşun atıyorlar bu çocuğa. Gencecik çocuğa efendim dördünü e, kafasına atıyorlar. Birini göğsüne atıyorlar. Yani bu görülmemiş bir şey yani. Adam diyor arkadaş yaralı diyor yaralının geliyor kafasına sıkıyor diyor yani. Ya zaten yaralı adam kalkamıyor. Öbürü onu kurtarmaya çalışıyor. Gidiyor ona, onu da kafasına sıkıyor. Ondan sonra yahu diyor teslim olduk böyle Gömleğini şey yapmış, beyaz gömleğini çıkartmış ya, bayrak gibi hani, beyaz bayrak hani, biz bir şey yapmıyoruz, savaşa gelmedik demek için. Gömleğini de çıkartmış, böyle ellerini kafasına kaldırıp da, teslim oldum diyor ki, diyor onu da vuruyor. Yani, e bunlar kana susamış adamlar, katil adamlar, bu siyonistler, tabii bunların, e bunları en iyi kim bilir? He? Allah'a Ceylai, kullardan kim bilir? tefsirleri, ayetleri en iyi bilenler bilir. Şimdi mesela bir adam bu hususta Siyonistler hakkında e, iktisas yapsa yani araştırma yapsa yıllarca bir de ben ömrüm bunların, Beni İsrail'in ayet, tefsir, hadislerini okumakla geçti. 30 senede bunları anlatıyorum. Siz benim eski sohbetlerimi bilenler vardır. Bekara suresinin başından başladık da Fatih Şerifeden Ahmet Çavuş Camisi'nde başladık. Ta Karagümrük'te. Oradan üç başta falan işte oralardan beri sonra Sultan mahalleye gittik falan falan falan. Ve bayağı bir senelerce o dersler devam ettik. Yeni Boston'larda, alanlarda her yerde belki 5-10 sene Fatih adam başladık. Bakara Suresi'ni devam ettik. Bu derslerde şimdi bulunanlar burada artık onlar antika gibi oldu yani. Bir az kaldı. Bütün Bakara Suresi neyi anlatır? Beni İsrail'in Peygamberlere neler yaptıklarını anlatır Şimdi Allah'ımızdan iyi bilen de yok. Buyuran da yok. En doğru buyuran odur. Ve nesnâkû bilallâhi hadîde. Allah'tan daha doğru konuşan kim olabilir? Bu itibarla biz bunları biliyoruz. Bunlara hiç de şaşırmıyoruz. Nasıl olur ya? Nasıl yaparlar falan? Hiii. Yapar. Çünkü onu ibadet niyetiyle yapıyor. Sen nasıl namaz kılıyorsun ibadet? Onun da ibadeti adam öldürmek. Kitabını değiştirmiş, tehrif etmiş. Muharraf dediğimiz Tevrat'ta efendim öyle bölümler var, öyle konular var. Sen onları bilmediğin zaman bu bunu nasıl yapar? İyi yok efendim. insan hakları, hayvan hakları sen ne? Geç hoş derece. Adam zaten bu kitabında yazıyor ki insan sadece sizsiniz. Geri kalanlar hep maymun evladıdır. O veyahut da neyse işte Millete Darwin teorisini Maymundan türeme fikrini evrim mi diyorlar ona? He, onu da yutturan bunlar. Niye? Millet ona inansın ki insan olmadığını bilsin de Bir insan biz kalalım diye. Çünkü onlar hep hazırlık, ön hazırlıklı, planlı, programlı şeyler başlattılar. Halbuki, Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki, maymundan insan olan, insana dönen hiç yoktur ama, insandan maymuna dönen vardır. Bak şimdi, laftaki incele. Peki, maymundan insana dönen yok. İnsandan maymuna dönen kim? Kur'an-ı Kerim'de. Allah ne yaptı diyor, Yahudilerden e, Cumartesi yasağını, balık avlama yasağını ihlal eden Eyle kasabasındaki Davut Aleyhisselam döneminde bu iş. Davut Aleyhisselam zamanındaki bir ümmeti yine onlardan ne yaptı diyor. Kur'an söylüyor. Allah onlardan bazısının ne yaptı el dedi e Maymunlar yaptı. Domuzlar yaptı. Gençleri maymun oldu. Yaşlıları domuz oldu. Bu ayetle sabittir. Maide suresi olabilir. Ben tam rakamlar aklımda kalmaz. Arapçalarını okuyorum size. Bakara suresinde inene bu rüstağla ve cumartesi yasağı hakkında haddi aşanları biliyorsunuz. Fakulleuhum kunu biz onlara ne buyurmuştuk? Dönüşün, Olu verin kıradacan maymunlar, hasiin alçaklar. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. On gün bir kere Ashan namus Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sefefimizin yanındayken Yahudilerden bir cemaat geldi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem selam verir gibi yaparaktan "Es selamü aleykum ya Muhammed" dediler. Es -selamu. selam Allah'ın rahmeti es olursa ölüm. Arapçada dilini kıvıraraktan o lamı çıkartıyormuş gibi göstererek esselamu aleykum dediler Ayşe anamız onu anladı ve aleykumus sâmu ve lanetu ya ikhvanel kıradetu vel kenazir başladı dedi lanet de size ölüm de size ey maymunların domuzların kardeşleri deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mehlen ya Ayşe dur dur dedi dur. inna allah Allah kötü konuşmaları sevmez. Onun için bağırıp çarpma. E dedi duymuyor musun ya Resulallah? Sana ne dediler? Esselamu aleyküm dediler. Efendimiz sallallahu aleyküm. Ben de onlara aleyküm selam demedim ki. Ve aleyküm. Dediğiniz size dönsün dedim. Fakat bir hadis-i şerifte var. Efendim sallallahu aleyküm bir kere çok gazaplandı. Bunların bir pislikleri yine. Efadimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de onlara ya ihvanel kıraddetü'l-kinazir, ey maymunların domuzların kardeşleri diye hitap etti. O zaman "Aa ya Muhammed sana hiç yakıştıramadık. Sen çirkin konuşmazdın falan falan. Yerine göre konuşmak da sünnettir. Yerine göre sövmek de sünnettir." <gülüyor> tamam kardeşim. Her şeyin nesi var? Ey maymunların kardeşi değil mi bu ya? Nedir? Yerine göre Beddua da sünnettir. dua var sünnette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bazılarına e, kilav. Ya Rabbi buna bir köpeğini musallat et. Köpeklerinden bir köpeğini musallat et diye dua ettiği bir müşrik e, O beddua neticesinde Hemen çölde aslanlar tarafından Parçalanmış vaziyette bulunmuştur. Daha bu usta Beddua ettikleri çok vardır. Ama resul-ü âlemin ben lanetçi ve bedduacı olarak gönderilmedim. O tamam. Genel manada hep duadır. Ama öyle zaman gelir ki Allah Teala Kur'an'da "Katelehumullah. Allah onları kahretsin." diyor. Bu beddua kımedir. Vakaledi Lehud Uzeyr ibnullah, "Kâle't-Nisâr el-Mesihü minullah." Değil ki قولون بيفهم الظاهرون قول الذين كفروا من قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا Yahudiler dediler Uzehir Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler Mesih İsa Allah'ın oğludur. Onların bu sözleri kendinden önce geçen kafirlerin palavralarına benzemektedir. Allah onları kahreylesin ki nasıl haktan, hidayetten ayrılıp da batıla döndürülüyorlar. Bunların hepsi ayettir. İstersen git diyanetin mealine bak. Bana inanmıyorsan resmi diyanet yayını çıkmış meal Tevbe suresi Efendim, git ayetin mealine bak. Ben ne mana veriyorum? Hiç yanlış bir mana hacize yutturdum mu? İstediğine bak. Ben televizyonlarda 10 saat, 15 saat toplasan konuşmam olmuştur birkaç gecede. E bunların hepsi kayıt altındadır. Okunan ayetler, hadisler belki binlere varmıştır. Bunların bir tanesinde bir yanlış mana verdi diyen çıkamamıştır. Öyle atma yok. Bundan dolayı Şimdi bu adamların halleri, ahvali, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmektedir. Ama hüküm daima ekseriyete tabidir. Bazıları da bunlardan oldukları halde böyle insan öldürmek istemeyenler de çıkabilir. Bundan dolayı Yahudi halkı diye tümünü kastetmek de doğru değildir. Aa, hepsi imansızdır. İslam'a girmeyen herkes nedir? Kafirdir. Şimdi kafirle Müslüman arasında bir orta yer var mı? Cennetle cehennem arasında bir orta yer var mı? Araf vardır o sevabı günahı denk gelen Müslümanlar için. O biraz beklerler orada bekleme sıkıntısıyla günah biraz aşağı iner de sevap biraz yukarı çıkacak da cennete gitsin. Araf Müslümanlar içindir. Cennetle cehennem arasında bir orta var mıdır? Yoktur. İmanla küfür arasında bir vasıta var mıdır? Ara var mıdır? Orta var mıdır? Yoktur. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Ha gavura bile gavur demek günahtır diyenler palavracıdır. Gavura bile gavur demek niye günah olsun? Yani kâfire kafir denmesi lazımdır. Allah Teala mesela bunlar hakkında ne diyor? <Gülüyor> Yahudi, Yahudiler hakkında velemma <Gülüyor> cia'ım ne zaman ki onlara geldi kitabun mül'indillah. Allah tarafından bir kitap. Hangisidir o? Kur'an-ı Kerim. Biliyorsunuz, Medine civarında Kurayzaoğulları, Nadıroğulları, Yahudi kabileleri vardı. Etrafta da vardı. Mekke etrafında da vardı ama tabi orası çok yakın yerleşim yerleri Mekke etrafında az var. Medine'de daha yerleşmişlerdi. Onlara Allah katından kitap gelince, Onlarla beraber olan Tevrat'ı İncil'i aslında doğrulayan Tevrat'ın İncil'in değiştirilmemiş kısmını Kur'an-ı Kerim doğruluyor mu? Doğruluyor. Ancak hükümlerde değişiklikler olur. Namazın rekatında, vaktinde, orucun gününde, gecesinde haccın, ibadetin yerinde, saatinde falan. bu ayrı. O şeriat ahkamında değişiklik. O hep olmuştur. Ama itikadi konularda hiçbir zaman farklılık olmamıştır. Ama şimdi adamın birinin dediği gibi Yahudilerle Amentü'de ittifakımız var. Böyle şey olabilir mi? Şimdikilerle ittifakımız nasıl olabilir? Bizim inandığımız Allah'ın oğlu var mı? E onlar Uzeyr Allah'ın oğludur dediklerini Kur'an söylüyor. Peki bizim inandığımız peygamberler evveli Adem aleyhisselam sonu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. bu arada ne kadar peygamber geçtiyse hepsine İman ettik. Bunlardan 25'inin ismi Kur'an'da geçmektedir. Ama onlar değiştirdikleri Tevrat'ta da bunu açıklıyorlar. Ee, tahrip edilen Tevrat itikadına göre, bunların itikadına göre Davud Aleyhisselam bunlara göre peygamber değildir. Onlar Davud Aleyhisselam'a Kral David derler. Kral olarak onu, hükümdar olarak gösterirler ve hatta çok yanlış bir insan olduğunu, çok yanlışlar yaptığını pis işler yaptığını, efendim, e, karı kız işlerinde bulunduğunu, komutanları öldürttüğünü, karılarını aldığını bunları Davut Aleyhisselam'a isnat ederler. Evet. Bu nasıl oluyor? bu ve Rusulihi, Resulleri nasıl oluyor? Buna sakalı olan bir hoca söylüyor ya. İslami gazetede yazdı bunu. Amentü'de ittifakımız var. Git o zaman onun Amentü'süyle öl onunla gömül. Böyle şey olur mu ya? Bu kadar konuşuyorum konuşuyorum ondan sonra işte. Baştan anlamıyorlar kızıyorlar bana. Sonra herkes geliyor benim dediğime. Bak daha bir sene mi oldu? Bir iki sene olmadı. Bunlarla dostluk üyesi olanlara burada bir çattım. Değil mi? Ne dedim 312 kişi misiniz nesiniz? Bunlarla dostluk üyesi imza atmışsınız bilmem ne. Bu dost olunur mu ayet var bu kadar hadis var. Demedim mi burada? Kimse bir şey. E şimdi durup dururken de bu hoca ne demek istedi? Bunu demek istedim işte. Adamın kafasını alnının çatına bunlar böyle senin bayrağını da ezerler her şeyini yaparlar. Ha, adam anlatıyor şimdi haberlerde. Ya diyor Türk bayrağını diyor serdiler yere. İsrail'in askerleri çiğniyorlar diyor. Ondan sonra diyor bir tane arkadaşımız yaralı diyor ağzıyla yerden diyor bayrağı diyor kaldırmak istiyor diyor kalktı diyor adamın diyor botu ile beraber diyor yüzüne basıyor diyor illa bayrağı çiğneyecek yani. Ya e kardeşim senin beygam berine lanet okuyan haşa vekili Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme efendim beddua eden insanlar nasıl amen trik farkımız olacak? Bunlar senin arkandan kuyu kazan insanlar, teröristlere destek veren adamlar, bütün eğitimlerini veren adamlar kuzey Irak geliyorlar bunların şeyleri efendim emeklileri şunları bunlar hani şöyle Vazifede olursa açık olur biliyor musun? Bir belgelenirse resmiyet kazanmasın diye emekliler. He biz ne bilelim canım adam emekli oldu orada ona iş vermişler. Parasına bakar herkes gitmiş iş bulmuş gibi numaralarla beraber. Bütün teröristlere eğitimi bunlar veriyor. Bu senelerdir bilinen bir şey. Ha şimdi biraz biraz bu gemide gidenler sebep oldu. Birçok hakikat meydana çıkıyor. Allah onlardan razı olsun. Şimdi kardeşim birileri biraz fedakarlık yapmaksız lazımdır. Ben her zaman derim, ben hasta olmasam benden çekecekleri var. Ama ben hastayım. Hasta olduğu zaman insan İslamiyet'te bazı mesuliyetlerden kurtuluyor. Ben askere bile almadılar, adam yerine saymadılar. Çünkü hastayım. Hayır, ni niyece hastayım? Koşamam, edemem. Neyse alelâ'mâ harad ve la alel meridâ harad. Körün diyor Allah yolunda çıkmak cihada çıkmak veya mazlum bir Müslümana yardım edecek ama kendi gözü görmüyorsa buna mesuliyet yazmam ve le alel ahraci <Sessizlik> harac ayeti kerime tevbe suresi topalsa kütürüm yürüme aksaklığı varsa ona da vebal yazmam ve le alel meridaharaç hastaya da ama hangi hasta ha şimdi senle beraber ben tahlile gireriz o zaman kimin hasta olduğunu Laboratuvar söyler. Öyle önüne gelen hastayım deme, karnım ağrıyor, başım ağrıyor, uydurma. Senin hastalığın yok. Bir defa Ramazan orucu tutabiliyor musun? Tutuyorsan zaten fırka göre pek hasta sayılmazsın. Bak biz 20 sene olmuş. Günde 5-10 insülinle beraber pilli gibi, zilli gibi yaşıyoruz bizim. Bütün damarlarımız tıkanmış. Efendim stentler, şah damarından, kalbinden, efendim bypass'ından, ayaklardaki damarlar tamam tıkanmış. Böyle bir durumda yaşıyoruz. Nasıl yaşadığımızı da şaşırıyoruz. Efendim Ha şimdi ama seviniyorum. Bu olaylar oldu ya. Hastalığıma seviniyorum. Niye? Ya Rabbi ben şimdi hasta olmasaydım da bu işlere seyirci kalsaydım da nasıl vebal altında kalacaktım? En azından şimdi sahabe döneminde bile olsam sen Medine'de kal denecek hastalardanım. Sahabe döneminde bile olsam Tebuk muharebesine çıkılsa Herkes gelecek buyrulsa Ümmü Mektum Hazretleri ama öbürü aksak topal bizim gibilerde her tarafı tıkanmış hastalar. Efendim şekeri, şusu busu, behçeti, romatizması tıkatmış her yeri. Ha bizim gibilere ne derler? Sen Medine'de kal derler yani. Koca karılla Allah beraber Öyle ya. ya koca karılla Allah beraber kal derler. Ne kadınlar vardı? Huney muharebesine katıldı mesela. Bir validemizdi, atları tam şey, yeni de yazıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın yerde durdum diyor. Mızra da diyor, belimin kemerine bağladım diyor. Hançeri. Resulullah da gördü beni diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hincer Arapça, hançer diyorsa hincer. Ne bu hançer dedi ya? Efendimiz soruyor ona. Dedi ya Rasulullah dedi. Bir düşman saldırırsa dedi, onu deşeceğim, karnını deşeceğim diye. Böyle kadınlar var şimdi. O kadınlar bizden güçlü. Ama şimdi sevinmemin sebebi ne? Ben bugüne kadar hastalığıma bu kadar sevinmemiştim. Niye? En azından hastalıktan yarın ahirette ne yaptın ne ettin sorsalar... ...zaten ya Rabbi biz e, oruç tutamayacak derecede hastaydık. Desek Allah zaten doğruyu bilir. Ama velakin yine sağlam olanlar çok mesuliyeti var. Yani bu bir farz-ı kifayedir. Bu gemilerle gidenler işte... Yani tabi herkes gidemeyeceği için bir cemaat bunu yapmak suretiyle bu farzı üzerimizden kaldırdılar ya. Hepiniz bunlara minnettar olmanız lazım. Çünkü bu bir buçuk milyon Gazze'deki Müslüman ilaçsız efendim diyaliz ya adamın böbreği bitmiş diyalize girecek ya. Diyalizm şey yok cihazları yok şeyleri yok. Malzemeler yok makinalara ya. Adamlar gemileri o malzemeleri götürüyor. Adam böbreği biten ne olacak ya? Haftada iki kere dialize girecek adamdan. Bu adamın malzemesi yok. Mısır oradan kapıyı kapatmış. Ya bu nasıl bir insansınız? Nasıl bir Müslümansınız ya? Halkını kastetmiyorum. Halkında çok iyi Müslümanlar vardır. Ama bu yönetimler bir acayip. Ürdün öyle bir alem ya. Kınamak bile kınamıyor ya. Kınamak bile kınamıyor. Ne kadar her taraflarını satmışlar ya. Bu ne rezilliktir ya. İslam alemine bu zillet Yaş mı ya? Oradan Hristiyan kalkıyor geliyor. Amerikalı bir Hristiyan tankın altına gitti bir kadın geçende ya. Hristiyan kadını ezdiler. Yok yani bir Hristiyan bunu yaparken şu Müslümanlara bak ya şu. Yani görülmemiş bir durum dünya. Bir buçuk milyon insan hapishanede ya. Duvarları çevirmiş her tarafa. Duvarların içine adam nereye gidecek ya? Denizden gidemiyor şuraya kadar gideceksin. Balıkçılara şu kadar oradan ileri gidemezsin. Karadan şuradan çıkamaz. O taraf kapalı. Bu taraf kapalı. Bunlar nereye gidecek? İlaç yok. Bir şey yok. Çoluk çocuk ölüyor. Sıralı bebekler ölüyor. Sıralı bebekler. İlaç yok, şey yok. Evler kırık dökük. Adamlar biraz çimento almışlar. Fayans mayans işte. Biraz kırık dökük evlerini yapsınlar. Diye. Oo, En büyük tehlike çimento. Niye en büyük tehlike çimento? E canımız çıkıyor bunların evini kırana kadar. Bir daha ev yapacaklar. Adamların zihniyetine bak ya. Hal bu, şimdi adam hocaları da satın almışlar. Bizim Türkiye'de de dünyada da ne hocaları satın almışlar. Daha evvelce biliyorsunuz Abduhlar, Afganiler, Reşit Rızalar, Mason localarına kayıtlanmış 100 sene evvel kadar ki bunlar e, satılmış adamlar. İşte bunu Davut Hristiyan Cennet'e girecek şeyini çıkaran da ilk olarak Mısır'da onlar. E şimdi de bu akımlar bizim içimize kadar başladı, bulaştı, girişti falan. Buradan yakın. E, Yahudilerle Amentü'de ittifakımız var. E bir de sakalım var ya. Biz bir kitap yazdık biliyorsunuz. Onu sorun Harifan yayınlarında. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Orada 150 sayfa kadar benim bölümüm var. Ondan sonra Mehmet Ali Hoca'nın bölümü var. Mehmet Ali Hoca ismini de veriyor. Kim olduğunu da söylüyor. Hangi gazete olduğunu da yazıyor. O da bir bayağı bir yüz küsur sayfa. Bu Amentü'de ittifakımız yok diye buna bir cevap yazmış mesela. Bunu okuyun. Şuurlanmanız lazım. Öyle slogan atmakla olmaz. Oyunları görmeniz lazım. Senin burada hoca diye hürmet ettiğin, fetva aldığın adam oraya çalışıyor. Sen bunu tespit etmen lazım. Buradan slogan atarsın, sonra da o hocayım diyen diyalogçulara kanarsın. Aldanırsın. Ondan sonra Cübeli Hoca hakkında da onu derler, bunu derler, kağıt dağıtla bilmem ne derler. Beni göya milletin gözünden düşürme. Ben zaten milletin gözünde miyim ki gözünden düşeceğim ya? Ben gözden düşsem ne olur? Çıksam ne olur? Gelecek. Benim için miyim? Ama sen aldanıyorsun. Kimlere hizmet ediyorsun? Kimlere yardım ediyorsun? Hayır diye para veriyorsun. Adam da gidiyor. Yahu Türkçenler cennete girecek diye hizmet kitaplar yayınlıyorlar ya. Böyle bir rezillikle karşı karşıyayız. Nasıl ittifakımız olacak? Aha işte söylüyorum sana. Allah hakkındaki görüşleri. Allah altı günde yarattı gökleri, yerleri. Yahudiler diyor ki, yedinci gün yoruldu, istirahata çekildi. Evet, Yahudilerin itikadıdır. Hoca Efendi, sen de Tevrat bilmesin, İncil bilmesin, bunları nereden bilirsin? Siz de Fatih Altaylı gibi başlamayın şimdi. Ben nereden bileyim? Ben Kur'an'dan biliyorum. Ve lekad halakda semavat vel arzu ve ma ve ma messenâ millgûb. Biz gökleri yerleri altı zamanda yarattık. O zaman güneş ay olmadığı için gökten yerden evvel e, bildiğimiz manada gün yok. Ama zaman kastediliyor. Ama buyuruyor Rabbim bize hiç yorgunluk dokunmadı. Niye söylüyor onu? İşte Yahudilerin cumartesi. Onlar cumartesi niye tatil ediyorlar? Allah cumartesi yorulmuş dinlenmiş ya. Hiç iş yapmamış. Onlar da iş yapmaz. Rabbim buyuruyor ki bana yorgunluk dokunmadı. Bir adam dese ki Allah yoruldu istirahata çekildi. Ne olur? E Bu nasıl işte? Ondan sonra. Kütüb-i kitaplarına imana gelelim. Şimdi dur bakalım. Amenbüllah, Allah'a iman. Allah'a imanda gördünüz. Birkaç tane anlattım. Hepsini anlatamamdı. da. Allah neler yaptı? Uu. İdevente Rabbike fekatila, Musa'salam aleyhisselam Rabb'inle beraber ikiniz savaşın. Biz burada oturuyoruz. Hiç. Ondan sonra. Meleklere imana gelelim. Meleklenme meselesinde Cebrail Aleyhisselam'ı severler mi? He? Sevmezler. Nasıl Cebrail Aleyhisselam'ı sevmeyen, nasıl meleklere ibar etmiş oluyor? Baş melek. Bakara suresinin, efendim, 90, önümde de rakama bakayım, 97. ahdi. 97-98. Rabbim ne buyuruyor, <gülüyor> estağfirullah? Bu, l-menkâne adû ve li Habibim söyle ki kim Cebrail'e düşmansa fel yemud gayzan gizlidir orada. O öfkesinden gebersin. Siniriyle gebersin diyor Allah. Bu ayettir ya. Fe innehu nezzelü ala kalbi. Çünkü Kur'an'ı senin kalbine indiren Cebrail'dir. Onlar onun için de onu sevmezler. Ama Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı indiren kim? O da Cebrail Aleyhisselam. Bütün peygamberlere kitaplarını indiren kim? O da Cebrail Ya koca zebur gibi... Davud Aleyhisselam, "Va Biz Davud'a Zebur verdik." diyor Allah Teala ya. Bir peygamber, kitap sahibi peygambere sen bu kadar namussuzluk iftirası ya. Süleyman Aleyhisselam sihirbazdı. Büyülen, zaptetmiş cinleri minleri. Ona da öyle diyorlar Haşabi gel. Ondan sonra Lut Aleyhisselam için bir iftiralar var bu muharref Tevrat'ta. Kızlarıyla fenalık ediyordu diyorlar. Koca Lut peygamberi. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeniydi. Büyük peygamber. Bu nasıl ittifakımız olacak? Ne kastediyorlar bunlar? Meleklerde, Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlıkları meselesinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde, tabi o zaman Yahudilere Mekke'de hep durumları duydular, duydular falan, ama Medine'ye gelince artık, Şimdi Tevrat'ta da yazıyor. Daha Efendimiz'in Medine icleti bile yazıyor. Onlar onları bildikleri için süreci izliyorlar. Daha doğduğu geceye kadar haberleri var. Ben Mevlid gecesinde anlatıyorum ya. Yahudinin birisi geldi. Efendimiz'in doğduğunda gecesi görmeye geldi ya. Mekke'de bir Yahudi vardı. Bütün alametleri bekliyor. Alametler görününce gökte yerde. Geldi ne dedi? Şimdi İsrailoğullarının yıldızı söndü dedi. Ya. Ya. Medine'de öyle delil al vardı bir. Bu iyi bilenleri. Abdullah bin Selam radıyallahu anh, o Yahudilerin en büyük alimlerindendi diyor. Fakat insaflıydı. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etti. Bazı sorular sordu, cevaplar aldı. Dedi levlem ya cum beyinetu. Lekane manzaru yum bik haber. <gülüyor> ya bu zatın dedi hiçbir mucizesi olmasa da yani sorduğuma cevaplar da verdi ama doğru cevaplar Manzarası söylüyor sana peygamber olduğunu dedi. Hemen iman etti. Dedi ya Resulallah şimdi benim arkamdan Yahudi heyetleri gelecek sana beni şu perdenin arkasına bir yere sakla da onlar gelsin sana sorsun etsin bakalım sonunda ben çıkarım dedi ortaya. Ondan sonra Fedek denen yer var. Hayber tarafı herhalde o. Fedek'ten bir heyet geldi. Baştan Abdullah Abdi Suriye var. Şaşıdır. Sonradan onun Müslüman olup olmadığı ihtilaflıdır. Ama o zaman çok büyük tabi kafirlik etti. Onda bir ihtilaf görülüyor ama ekseriyetle efendim Müslüman olduğuna dair tam bir nasıl yok. Bir heyet halinde geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince dediler ki uykun nasıl uykun? Bize dediler Tevrat'ta ahir zaman peygamberinin uykusunu Allah bildirdi. Evvela onu sordular. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ve Gözüm uyur ama kalbim hep uyanık kalır. Her şeyin haberim var. Ha dediler. Sadak'ta doğru söyledin dediler. Vasfı tuttu. Dediler şimdi sana öyle sorular soracağız ki bu soruları ancak peygamber olan bilebilir. Ya da peygamberden öğrenmiş olması lazım. E şimdi peygamberlik Mekke'de olmadığı için hiç fetret devri 500-600 sene hiç. Zaten İsa Asiyem zamanında da oralara uğramamış. Yani, e, müşrik olan bir kavimden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Dediler sana şunu soracağız. Çocuk erkekten mi olur, kadından mı olur? Erkeğin suyundan mı olur, kadın suyundan mı olur? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hemmel ızamı vel asabı vel uruk min mine'l rocül. Çocuğun kemikleri, sinirleri, damarları erkekten olur. Ve emmel lehmu veddemu ve zufru ve şa'ru fe mine'l merah. Eti, kanı, tırnağı, tüyü kadından olur. Ooo, ne cevap dediler ki doktorlar biliyor mu acaba bunu? <gülüyor> Sadak de. Doğru söyledin, dedi. Yahu, diyeceğim. Dedi. Dediler, bir soru daha. Bunlar ağır sorular. Dedi, çocuk niçin bazen amcalarına benzer, dayılarına hiç benzemez, bazen dayı tarafına çeker, hiç amcaların tarafına benzemez. Acayip bir sorular. Bilmiyorum, şimdi biliyorlar. Bu, eyyumum eyyuma galebe ma'u ma'a sahibi kâneşi Gelen sulardan iki taraftan hangi su fazla gelirse benzerlik o tarafa olur. Allah, sadık dediler ya. Bunlar Tevrat'taki en gizli ilimler ya. Zaten Tevrat'ı ezbere bilen çok az. Onun için değiştirdiler. Kur'an niye değiştirilemiyor? Hafızı çok. Anladın mı? Enacilü fi suduri ba'hir zamanda göndereceğim ümmetin diyor. İncilleri göğüslerinde olacak. Yani Kur'anları, İncilleri demek kitapları kalplerinde olacak. Bütün Kur'an'ları yaksan kaybetsen Allah muhafaza şu anda harfine kadar noktasına kadar yazdıracak hafızlar var mı dünyada? Var hem de kaç tane var? Belki binlerce var. Hafız çok, Yüz binlerce, milyonlarca olabilir de. Yani onun noktasına kadar hiç şüphesiz yazdıracaklar yine binlerce çıkar. Peki. Dediler dördüncü soru Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldığı bir yemek var. O hangi yemektir? Çünkü Tevrat'ta bize diyor ki ümmi peygamber gelecek. Efendimiz de ümmi. Ümmi peygamber onu haber verecek yazıyor. Hem yani bunu söyle bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe enşüdüküm billahi lezi enzelet tevratı ala Musa. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah için doğru konuşun dedi. Bak Allah adına size ant veriyorum. Ben cevap vereceğim ama siz bildiğinizi gizlemeyin. Hel te'alemun enne İsrail'e Yakub aleyhisselam. Yakub aleyhisselamın bir adı nedir? İsrail'dir. Onun için bunlar o ismi takmışlar ama... Efendi Hazretleri derdi, İsrail'e sövüp durmayın. Beni İsrail deyin. Yani Beni İsrail. İsrail'in oğulları manasına ve oğullarının da kafirleri manasına. Yoksa onun oğullarından da peygamberler geldi bu kadar, Müslümanlar geldi. O ayrı. Şimdikilerde tabii, efendim, hidayet üzere olan bir tane yok. Çünkü hidayet üzere olmak için şart ne? Müslüman olmak. Müslüman olmadıktan sonra ben de orada kalayım dersen olur mu? Bir tane profesörün, hocaların hocası geçinen bir tane profesörün dediği gibi. Yakında işte kitap baskıya verdim. Üç tane görüşüne böyle büyük bir reddiye yaptım. Bir tane görüşü de ne? Şu anda diyor Yahudi Hristiyan olup da kafir olmayan var. Evet. Bu adam Türkiye'deki ilahiyatta falan hocaların hocası. Bir de o şeyler gibi değil. Hani bazıları var ya sizin de beğenmediğiniz reformistler. Değil. Bu İslami kesimde fetva veren finansların bile fetvacısı. Ya üç tane görüş bir tanesi de Yahudi olup da kafir olmayan vardır nasıl oluyor ben demin herhalde anlatıyorum ya Müslümandır ya kafirdir arada bir orta yer yok nasıl olacak ya Allah Allah peki Yakup Aleyhisselam Meri nin, Meri nin, Meri nin, çok ağır hasta oldu siyatik hastalığı gibi bir rivayet hatırlıyorum yani bütün çok ağırlı bir hastalıktır o aşırı ağrı verdi ona ve talâ hastalığı uzayınca fenerallillah Allah için bir adak yaptı. Leşefa Allahümme şekemî Allah bana bu hastalığımdan şifa verirse le yuharrimennahbeş-şerâb ile ve habbet ile en sevdiği içecekle en sevgili yiyeceği kendisine haram edecek. Bu var mıdır? Vardır. Adak böyle olabilir. Haram edecek ne demek? Yasak edecek. Yani şöyle. İyileşirsem bir daha börek yemeyeceğim. Bir adam dese Efendim börek yemeyi mesela kendime haram ediyorum dese ne olur bu? İyileştiği takdirde bunu yememesi lazım. İslam'a göre de böyle. Yememesi lazım. Ama şimdi Hoca Efendi'ye sıcak sıcak taze börek çıktı fırından şimdi ben böyle bir attım ama şimdi ne yapacağız? O zaman yemin kefareti verecek. İslam'da bu haram o ediyorum kendime demenin hükmü nedir? Yemin kefareti gerektirir. Bilmeden konuşuyorsunuz atması kolay. Ondan sonra kendi gene ben bozdum. Nasıl bozuyorsun ya? Bu laf ağzından çıkması kolay. Ondan sonra o seni eşir alıyor. İslam'ın hükmü var. Karıya boş ol diyor üç defa. Ondan sonra gel bakayım barışalım. <gülüyor> nasıl barışıyorsun ya? 3 kere talak verdin, 3 bağı koparttın. Yok ben şakadan dedim falan. bu sefer kıvırmalara başlıyor. Yok sinirliydim, sarhoştum. Barıştım. Hadi git içine. Sarhoş da olsan karı gitti. Şaka da olsa nikah gitti. Üç şeyin şakası da ciddi, ciddi'si ciddi de ciddi. Resulullah öyle buyur. Selahatun ciddûnne ciddûn, vezdûnne ciddûn. Köle azat ettim gitti. Evlendim dedin, kabul ettin. Tamam evlendim. Sana sordular, şahitler de orada var. Sen bununla evlenmeyi kabul ettim, ettim. Dedin, ondan sonra da yok ya ben şaka yaptım, ne ya? Olur mu öyle şey? Adama derler, bu karıya bak bakalım şimdi. Evlendin derler. Onun için... Burada şaka yok. Yakup Aleyhisselam adak yaptı. Peki yani hep bu taamilü lühmane hep bu en sevdiği yemek yemeği kendime haram edeceğim, en sevgili içeci. en sevdiği yemek deve etiydi. En sevdiği meşrubatta deve sütüydü. İyileştikten sonra onları onlara yaklaşmadı. Ama o öyle bir başkası gibi taze süt falan diye ne yapmaz? Allah'ın peygamberi bizim gibi yemini bozma. Kalkmaz. O o adağını yerine getirdi. Öyle midir Allah için dedi. Tevrat'ı indiren Allah için öyle midir değil midir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler Allahümme na'am. Vallahi doğru dediler ya. Nasıl biliyorsun dedi. Ondan sonra bir kere bir daha sordular. Efendim cennete girdikleri zaman cennet elinin cennette ilk yiyeceği nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Balık ciğerinin artığıdır. Yani ciğerin kenarında mı? O, havyar. Balık havyarıdır dedi. Bunu da bildin dediler ya. Şimdi adam dedi, ay ben de havyarı hiç sevmem. Allah cennete girdin de havyar yemesi kaldı be. Yani ben de sevmem. Şimdi doğruyu konuşalım. Ben de sevmem yani. Ben hayatta yememişim. Ama kardeşim cennetteki buna benzer mi ya? Bunu ne alakası var cennetin balığı ile buranın alığı? fark eder yani çok Ne ayrı bir şeylersin? peki dediler sonuncu olarak bir mesele kaldı onu da cevaplarsan sana inanacağım ve uyacağım sen şimdi Allah tarafından vahiy geliyor diyorsun bunları da bana Allah bildiriyor zaten ümmisin o zaman sana bunu hangi melek getiriyor dediler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril bana Cibril getiriyor O şimdi bozacak ya hepsine in, doğrusun doğrusun şimdi ne kaldı İnanması uyması kaldı. Şimdi orada kıvırma tayı olmak üzere şimdi işi bozdun. O bizim düşmanımızdır dediler. O azap meleğidir. Harpleri, azapları, şiddetleri o indirir. Biz Mikail'le aramız iyidir dedi. Ulan ne aranız iyi be. Mikail de lanet okuyor size. Dediler Mikail dediler rahmet meleğidir. Yağmurlar, müjdeler, bolluklar getirir. Şimdi doğru. Ben size berat gecesinde anlatıyorum. Harplerin, zelzelelerin, yellerin, sellerin, kasırgaların bütün afetlerin Yönetimi kimde? Cebrail Aleyhisselam'da yağmurların, mahsullerin, bollukların, bereketlerin yönetimi kimde? Miki Aleyhisselam'da. Şimdi bu doğru. Doğru ama Cebrail Aleyhisselam harp çıkarttırıyor diye, kasırga yapıyor diye düşman olabilir miyiz ona? Ona düşman olmanın ne manası var? Allah'a düşman olmaktır o. Ne gibi? Köpek gibi. Köpek neye dalıyor? Adamın bacağına dalacağına gidiyor, sopaya dalıyor. Halbuki o sopa sana vurmuyor ki. Adam vuruyor sana o sopayla. Sen o sopaya daldıkça daha çok sopa yersin. Halbuki adamın ayağına dalsan adam kaçtığı sopada gider. E bu da şimdi kalkıyor diyor ki Cebrail Azam'a düşmanız. Ya onu Allah yönettiriyor o ise Sen Allah düşmanım desene. Haşa ve Hazreti Ömer radıyallahu anh, da orada. Artık şimdi oraya kadar dinledi. Dedi ki dur bakalım. Ya dedi bu düşmanlığınız nereden başladı? Bunun bir tarihçesini bana anlatır mısın? biliyor O da dedi bak nasıl oldu diye. Allah dedi Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ta bildirdi ki Buhdü Nassar diye bir kumandan çıkacak Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkacak Tevratları e, efendim tahrip edecek ondan sonra o da şu zamanda olacak zamanına kadar biz biliyoruz halbuki o ne zaman oldu onlar bozuldular bozuldular peygamberleri öldürdüler öldürdüler Zekeriya Aleyhisselam ağacın içine kaçtı ağacın içinde biçtiler ikiye biçtiler peygamberi Yahya Aleyhisselam kafasını ayırdılar bedeni şerifinden, onu öyle. Yahya Aleyhisselam'ın cübbesi duruyordu. O cübbe kan damlamaya başladığı zaman belanız gelecek. Yine Tevrat'ta yazıyor. Yahya Aleyhisselam'ın cübbesinden kan damladığı zaman ahir zaman peygamberinin babası doğacak. Yani Abdullah Efendimiz. Her şey yazılmış. Tevrat hakkında da Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Efendim... Biz Musa'ya Tevrat'ta her konuda vaaz, nasihat ve her konuda izah yazdık. Her konuda. Kur'an-ı Kerim'de nasıl her şey var? Kur'an-ı Kerim'den sonra diğer kitaplarda bir tek Tevrat'ta her şey var diye Mevla beyan etmiş idi. Ama şimdi bizim Tevrat'a bakmamız caiz mi? Ondan okumamız caiz mi? Haramdır. Hz. Ömer Efendimiz bir kere bunların neler okuyorlar bir medreselerine gideyim dinleyeyim diye izin istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi. E mütehvikûne entüm kümâ tehevveketil yahudü enne sârı. Yahudi Hristiyanlar şaşkına döndü. Siz de mi sapıtacaksınız? Yekfînâ <gülüyor> kitâbullah. Kur'an neyinize yetmiyor? Allah'ın kitabı. Şimdi yine bu diyalogculardan bir hoca meal yazmış. Mealin kenarını, Kur'an'ın, Kur'an mealin kenarını doldurmuş. Şu ayeti anlamak için Tevrat'ın şu bölümüne bakın. Şu ayetini, mukayesesi için İncil'in şu bölümüne bakın. Yahu Allah'ın kitabı Allah'ın kitabı neyine yetmedi? Bir de millete onu tavsiye ediyorlar. Aman bu adamın mealini alın. E adam meali alıyor yanı Tevrat İncil dolu. Adam da zannediyor ki onlar da sanki Kur'an gibi şu anda geçerli. Ondan sonra onunla kıyas edecek. Kıyas ettiğinde uymadıysa ne olacak? Hangisi doğru? Allah Allah. Bu ne manası var ya? Efendim Bunun üzerine şimdi Allah Tevrat'ta Musa Sehme ne bildirdi? Felen tarihte Nasar diye bir adam çıkacak Babil'di. Babil'den gelecek. Babil nereye? Irak. Oradan gelecek Mescid-i Eksay yakıp yıkacak. E yakıp yıkacak da kim sebep oluyor? Nasar büyük yavur. Dünyanın doğusuna batısına hakim oldu. İki gavur iki Müslüman. Beşincisi yine benim ümmetimden eli beytimden olacak buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem dünya kurulduğundan bu zamana kadar iki kâfir dünyanın tümüne hakim oldu. Birisi kimdir? Nemrut ibni Kenandır. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıran. Birisi kimdir? Buktunasar. Bu Babilli Buktunasar bu bütün dünyaya hakim olmuştur. Mesela Musa Aleyhisselam'ın Firavunu dünyaya hakim değildi. O Mısır bölgeseldi. Ama Nemrut'la Buktunasar bu ikisi. İki Müslüman birisi Süleyman Aleyhisselam, birisi Zülkarneyn. Aleyhisselam beşincisi Hazreti Mehdi gelecek inşallah. O daha nasip olmadı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi zamanında da bütün dünyaya hakimiyet olmadı. Halifeler zamanında da olmadı. Bütün dünya çapındaki Hazreti Mehdi'ye nasip olacak. İsa aleyhisselamla birliktelikleri döneminde. Ondan sonra allah Teala ne buyuruyor? Ve sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala İla beni İsra ile fil kitap. İsrail oğullarına Tevrat'ta hükmümüzü yazmıştık. İsra Suresi bu. Letufsidunne fil ard merreten. Dünyada iki kere büyük bozgun çıkartacaksınız. İkisinde de peygamberleri öldüreceksiniz. Ve letalunne uluen kebira. Çok büyük kibir yapacaksınız. Haddinizi açacaksınız. Feidacah vadu la ma o ilk ifsadı yaptığınız zaman Hasne aleykum ibadellana. Bizim diyor intikam alma alıcı ismimizin mazharı olan kullarımızı üzerinize göndereceğiz. Şimdi göndereceğiz dediği kullar kim? Buktu naslar, Buktu naslar başka yavur. Ama Allah diyor ki ben onu sizden intikamımı o yavurlan alacağım. O da benim kulum diyor. Ben size diyor kendi kullarımı gönderiyorum, bizim kullarımız. Ama bir bizim rahmetimizin mazharı kullarımız var. Bir de bizim azabımızın, intikamımızın mazharı kullarımız var. Muhtunasları biz yollayacağız. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. İlmi ledün bilmeyenler anı kul yaptığı sanır. Adam dedi, ledün ilmini bilmesene bu adam bana tokat attı. Halbuki Allah sana bir tokat attırdı işte. O adamın suçu yok demek değil ama o tokatın da nereden geldiğini bir arka planını da düşünmek lazım. Sen peygamber öldürürsen Allah da senin mescidini yaktırır. Mescid-i da yıktırır. Yıktırdı. Ve cahû hilal eder evinizin ortalarına girecekler. O kadar beni İsrail'den o kadar kesti kesti kesi günlerce kan ırmaklar aktı Kudüs'te. Buhtuna sonra hepsini kes. Bir tane tevrat bırak. Yaktı, yaktı, yaktı, yaktı. Ahır yaptı Mescid-i Aksa'yı. Bütün hayvanları bağladı. Şaraplar içti. Domuzları doldurdu oralara. Buhtuna sar bu ya. Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. Ben yaptıracağım diyor. Siz cezayı hak ettiniz diyor. Ondan sonra diyor bir daha tövbe ederseniz, dönerseniz ben yine size nimetim vereceğim. Sonra bir daha tövbe ediyorlar, dönüş yapıyorlar. falan, falan. Ondan sonra sefer Yahya Aleyhisselam'ı en sonunda şehit edince al bir daha. İki defa yani bu e, başlarına büyük belaları Allah musallat edeceğini haber ver. Şimdi Hazreti Ömer diyor ki sen Cebrail Aleyhisselam'a niye düşmansın? Başlarda nedir? Diyor ki şimdi Allah bize bildirdi ya diyor biz de diyor o zamandan beri Tevrat'tan onu bekleye bekleye bekleye tam Buhdunasar'ın işte çıkacağı zamanın e, tarihi gelince beni İsrail'den kuvvetli bir adamı Babil'e gönderdik. Çünkü o Buhdunasar adım adım belli onu bulacak onu öldürecek. O da göğe gelip de halbuki kaderde yazılmış mı? can bunu bozabilir misin? Gönderdik diyor. Babil de o zaman miskindi diyor. Kuvvetsiz fakir zayıf bir haldeydi diyor. O kral olmadan evvel demek. Garip bir dönem. Firavun da öyle. Firavun mezar bekçisiydi. Ölülerden böyle haçlık alıyordu. Ölü gömenlerden bir şey. İlk Firavun'un mesleği o yani. Tabi o birden adam şimdi görmüyor musunuz? Dünkü çapulcu çaycı birden mafya babası olmuş. Türkiye'yi karıştırıyorlar. E onlar önceden diyorlar ki bu bizim handa çaycıydı da. E niye inanmıyorsunuz? Öyle oluyor işte. Birden efendim e bu miskin adamı tam bizim arkadaşımız yakaladı, öldürecekken, Cebrail geldi diyor. Gelir mi? Gelir. Çünkü Allah kaderini yerine getireceğine göre, Cebrail dedi ona gidiyor, insan kılığına girer, gelir. Dedi ona gidiyor. Ya sen bunu niye öldürüyorsun? E bu bize musallat olacak. Yahu dedi, dedi diyor. Allah bunun size musallat olmasını yazdıysa, zaten seni ona musallat etmez. Eğer yazmadıysa, adam suçsuz zaten, niye öldürüyorsun? Bu da diyor, ikna oldu. Hakikaten ben Allah'ın yazdığını bozamam. E değilse de bu adam bana bir zararı olmayacak bizim millete. Niye öldürüyorum onu dedi. Arkadaşımız diyor. Döndü. Ondan sonra bir arada hemen o güçlendi. Kral oldu falan. Geldi bizi yaktı, yıktı. Öldürdü, kesti, astı. Onun için biz Cebrail'e düşmanız diyor. Ondan sonra da diyor ki ama Mikail de Cebrail'e düşmandır. Bunu deyince Hazreti Ömer radıyallahu diyor ki Cebrail'e düşman olan Mikail'e de düşmandır. Bunların birine düşmanlık öbürüne düşmanlıktır. Onlar diyorlar işte Allah birisi efendim Mikail Cebrail Allah'ın işte sağındadır Mikail solundadır. Onlar hiç birbiriyle konuşmazlar. Allah'ın sağı mı olur solu mu olur siz divane ya? Tövbe estağfurullah. Cebrail aleyhisselam Allah bir kere görmüş mü? He? Görmemiş. Bir tek kime nasip oldu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nasıl Cebrail aleyhisselam sağında olacak ya? Arşın sağında olabilir. Arş cisimdir. Bu sefer Ömer Efendimiz Feleih e, buyurdu ki: "Lenge anake matakulun. Evet, Mikail ile Cebrail sizin dediğiniz gibi olsalar da, yani biri rahmet meleğidir, biri azap meleğidir. Bunu kabul ediyoruz. Ama Feleih sahabe hadübeyn asla birbirine düşman olamazlar." Ölentümek farumun el Ya siz dedi merkepten daha körsünüz dedi ya. Mekânı adıvellya Kim birine düşman olsa, mekânı adıvellya Diğer ne de düşman olmuş olur. İşte, mekânı adıvellya oma ikisine de düşman olan, yani birine düşmanlık ikisine birden sayılır. İkisine düşman olan mekânı adıvelillah Allah'a da düşman olmuş olur dedi. Dedikten sonra bu ayet geldi. Allah ne buyurdu? Menkane Adülüllah kim Allah'a düşmansa ve meleketi meleklerine düşman ve Rusülü Peygamberlerine düşman ve Cibri cebrail'e ile düşman ve mikale Mikalet düşman iki meleğin adı özel geçiyor bu konudan dolayı Teennallah Adülün şüphesiz ki Allah büyük düşmandır lil kafirin kafirler Başbakan tabi e, haklıdır kızıyor öfkeleniyor Allah yardımcısı olsun Allah muhafaza etsin düşmanlığımız çok şiddetlidir ama Allah zaten ayetinde ben o kafirlerin düşmanıyım buyuruyor düşmanları Allah olanlar zaten bizim düşmanlığımızdan evvel helak olurlar düşmanlar Allah'tır hemen Hazreti Ömer Efendimiz delikle muvafakat ya Rabbi bu Ey Ömer dedi Rabbin sana muvafakat etti senin ona dediğin laf üzerine ayet geldi dedi Allah 18 yerde diyor dedim size Hazreti Ömer Efendimiz bir şey söyledi önceden. Ayet ona uygun geldi. Yani onun sözü ayet olmadı da ona uygun düştü. Burası 18 yerden birisidir. Evet. Efendimizin huzurundan işte kalkmak üzere hareket edecekler. Abdullah İbni Selam da arkada duruyor. Baktı ki bunlar İpe seriyor. Doğrusun, doğrusun, doğrusun. Sonunda işi bozdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah selamı tanır mısınız? Sizin aranızda yeri var mıdır? O, sen kimi söylüyorsun? Seyyidün ağabeyin seyyidine. Bizim efendimizdir. Babaları bütün sülale efendilerimizdir. Çok büyük alim. Tevrat'ı ezbere bilen az kişilerden. Peki o bana inanırsa siz de inanır mısınız? Haşa o senin gibi sahtekere inanmaz dediler. O zaman Abdullah ibni selam arkasından... Çıktı. Ey ben İsrail. Siz bilmiyor musunuz bütün sıfatlarıyla bildiğiniz, tanıdığınız tarifler bu zatı tutmuyor mu diye? Niye bildiğiniz halde inkar ediyorsunuz? Deyince uuu bu bizim en rezilimizdir. Zaten babaları da bozuktu bunu dediler. <gülüyor> Lan bir ayak üstü ya o. Hemen pazarlığı çevirdiler ya. Ee, Abdullah selam hakkında ne kadar ayetler geldi ve şehide şahidün min ben ile alamizli. İsrail olandan bir şahit diyor. Ne büyük Şahit Dura radıyallahu anh. bir rüya gördü efendimizi anlattı. Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem senin rüyan sadıktır. Sen cennetliksin bu rüyaya göre buyurdu ona. Cennetle müjdelenmiş. Ellezina ataynahu'l kitabe y'arifunahu Kitap verdiğimiz ehli kitap alimleri diyor. Oğullarını tanıdıkları gibi Muhammed'i mi tanırlar sallallahu aleyhi ve sellem. Oğullarını. Hazreti Ömer dedi ki: "Ey Abdullahü selam ben bu ayetin manasını anlamıyorum." dedi. Niye? İnsan oğlu dedi yatağında doğuyor, onu elinde büyütüyor, her şeyini, halini, evrelerini görüyor. Ama sen dedi ilk geldin, şimdi bir kere görmekle nasıl oğul, oğlun gibi tanıyacaksın yani? Burayı ayeti dedi anlayamadım, bunu ancak sen anlarsın dedi. O da ne dedi dedi ki, Tevrat'ta onun kaşına, gözüne, mührüne, her şeyine kadar öyle tarif ediyor ki, Allah yalan söylemez dedi, aynısı dedi. Allah'a inanırım dedi ama benim hanım dedi benden habersiz belki bir şey yapmıştı ne bileyim oğlumun durumunu dedi yani ben şimdi Allah ile kıyas edilebilir mi? hanım dedi ki bu çocuk sendendir orada da Allah diyor ki bu peygamber bendendir şimdi hangisine daha fazla inanılır? burada illa da bir ihtimal bir şüphe olabilir mi? bazı kadınlar başkasından çocuk kapıp da kocasına yutturan da var ama Allah'ın buyurduğunda yalan karışıklığı olur mu? Onun için dedi ben oğlumdan fazla benim oğlumun oğlum olduğuna benim zulbümden geldiğine inandığımdan fazla Tevrat'taki Allah'ın buyurduklarına inanırım. Çünkü değiştirilmemiş Tevrat o zaman. Ben dedim. Ondan sonra baktılar ki bu Yahudi alimleri 10 tane alim ekseriyetle. Dediler ki bu vaziyette bizden de buna inananlar var. bu Sonunda bu zemin kayar altımızdan. Reisliğimiz elimizden gider. Çünkü bunlar Adamına göre fetva veriyor. Mesela zina etmiş, Tevrat'ta recim var. Ama zenginse, fakirse rejim uyguluyorlar. Hırsızın eli kesilecek. Fakirse elini kesiyorlar. Ama kralın çocuğuysa, hükümdarın çocuğu zina yapsa şu falan falan geliyorlar. Bu onlar Tevrat'ın başına oturuyorlar. Efendim deyin bakayım. Ne yaptınız siz? Böyle böyle yaptık. E, recim meselesi de var. E, diyorlar ki neyse ona bir bakalım kitaba bakın bir daha. Bakıyorlar ondan sonra o ayetin üstüne çiziyorlar, Kendi kendine uyduruyorlar. İşte eşeğe ters binecek. Yüzü de karaya boyanacak. memlekette dellal bağıracak. Bunlar zinaatte. Herkes tüh mu? İşiniz bitti diyorlar. Böyle bir şey çıkartmışlar Tevrat'ta ya. Bir kere de Efendimiz'e geldiler mahkeme olmak için. Orada yine Abdullah bin Selam gibi bir zat var da. Yoksa yurtduracaklar. Efendimiz de kitabı okuyamıyor ama. Dedi ki Allah'ın sizin, ben sizin hükmünüzü sizin kitabınızdan vereceğim Dedi. Burada rejim gerekir buyurdu. Adam da idi, kurtarırım diye Efendimiz'e geldi müracaata. Efendimiz buyurdu ki senin kitabında da rejim var, bizim kitapta da rejim var. E bu sefer ne oldu? Yahudi alimleri geldiler, onlar parmağını şeyin üzerine koydu, ayeti okuyor, okuyor, okuyor. Oraya geldi, geçti aşağı, işte öbür uydurmaları kattı oradan falan. Şahplı i̇şte abim falan dayanamadı, geldi. Çek elini dedi oradan, çek. aç altını, ne okuyorsun dedi. Oku buraya bakalım dedi. Aynı Efendimiz'in buyurduğunu şöyle. Kaç defa böyle işler oldu ya? Bunlar sabit, mütevatir, kaç kişinin önünde? Kitapları. Yuharifun الْكَلِمَ عَمَّ Kelimeleri yerlerinden oynatıyorlar Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne yaptılar? Bu Muhammed'le biz baş edemeyeceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Deccal'ın tarifini Tevrat'ta Deccal'ın tarifi var. Anlı böyle, kaşı böyle, gözü böyle. Deccal'ın tarifini kalktılar, Efendimiz'in tarifinin yerine koydular. O Efendimiz'in sıfatlarını kaldırdılar. Deccal'ın tarifine koydular. Allah Allah. Onun için Deccal da onlardan gelecek. İspahan Yahudilerindendir Deccal. Ve bütün Yahudiler Deccal'a tabi olacaklar. Çıktığı zaman. Şimdi bakın Allah ne buyuruyor. Ne zaman ki onlara bir kitap geldi. Yani Kur'an. indillah Allah katından geldi. Musadikullimâ maaf. Hem de onların yanındaki Tevrat'ı doğruluyor. Tevrat'a yalan demiyor Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnne enzelnâ't-Tevrâte nûr. Tevratı biz indirdik, onda hidayet vardı, nur vardı. E yalan demiyor ki Tevrat'a. Ama bunların uydurduğu. Ondan sonra ve <gülüyor> kânû Daha önceden ne yaparlardı diyor? Kitapsız kafirlerle Yahudiler savaşa girdikleri zaman Tevrat'ı yanlarında bulundururlardı. Önlerini açarlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarının olduğu yere orada geçiyor. Parmağını koy, parmaklarını koyarlardı. Okudunuz mu Tevrat'ta efendimizin ve bu ümmetin vasıflarını yazdım Arifhan dergisinde? Geçen yazılarımdan birinde ilk Kalu Bela devresi. O Kalu Bela devresinde bizim ruhlar alemimizdeki yaşantımızı hep orada ne yazdım? Sayfalarca ya. Hep hadislerden, Tevrat'ın ayetlerinden biz tabii Tevrat'a bakmıyoruz bunu. Bize intikal ediyor hadislerden, alimlerden. Peki o intikallerde ne yazıyor? Bir ümmet gelecek. Şöyle namaz kılacaklar. Böyle tak güneşe bakacaklar. Saatleri şöyle bekleyecekler. Şöyle peştemal giyecekler. Çıplak gezmeyecekler yazıyor, yazıyor. Musa Aleyhisselam ya Rabbi onları benim ümmetim yok. Yok, onlar Ahmed'in ümmeti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Okumadınız mı? Ya yani, yoksa yanmıştınız ha siz. Ben niye yazıyorum? Bırakacağım o zaman yazmayı yav. Bu kadar ilim yazıyoruz burada. Gece gündüz uyumuyoruz biz. Gazete roman mı yazıyoruz biz ya? Mübarek adam. Hepsinin kaynağı var. ha Şimdi bunların hepsi yazılı. Allah'ın kitabı. Bunlar önceden beyan etmiş. 13'ün Tevrat'ı açarlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatı olan yere parmaklarını koyarlardı. Kitapsızlarla savaş ederken. Derlerdi akhir ahir zamanda göndereceğim bu peygamber hürmetine bize fetih nasip eyle derlerdi. Allah'a hemen yardım ederdi. Hep Efendimizin adının hürmetine Yahudiler harbi kazanıyorlardı. Efendimizden evvel, felen maja marfu ne zaman tanıdıkları bildikleri o peygamber geldi keferubihi onu inkar ettiler. Halbuki en evvel onlar iman etmeliydiler. Efendimiz ne buyurdu? Lehame nebi yaşrumin eliud lehame biliud. On Yahudi alimi bana inansaydı bütün Yahudi milleti şimdi Müslümandı dedi. Ama on alimin belası bu belayı açtı. Bak 1400 senedir ne kan duruyor, ne harp duruyor, ne bela duruyor. Dünyanın çibanı olmuşlar. He? Dünyayı böyle mikser gibi karıştırıyorlar. Medya güçleri ellerinde. Nakit para trafikleri. Çünkü bunlarda şey çok olur. Bunlar cimridirler, sıkıdırlar, masraf etmezler. Harca bizim Müslümanlar bulduğu parayı yerler. Onlar böyle paraları harcar, tutarlar. Ondan sonra nakit çalışırlar. O nakitlerle dünyayı çevirirler. Dünya bankaları, şunları, bunları hep bunların bütçesinde. Medine zamanında da nakit para bunlarda olur. Sahabede para ne arar herkes? Zekat, fakir, sataka, gelen, ganimet hep gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz ganimet malı geldi, zekat falan. Orada seccadenin altında koymuş da. Namaz bitti de hemen şunu dağıtalım dedi. Beni meşgul ediyor namazımda dedi. Fakirleri çağırın dedi. Onlar öyle değil. Şey geldi. Ne onun adı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere ne yaptı? Borç istemeye gitti. Yahudilerden çok borç alırdı. Hatta vefat ettiği zaman zırhı neydi? Bir Yahudinin yanında lehindi. Vefat ettiği zaman. Çünkü nakit paraya onlarda olduğu için. Giderdi borç alırdı. O ya Ebel Kasım hoş geldin safhama geldin dediler paranın lafı mı olur hele sen bir otur sana biz ziyafet çekeceğiz oturttular orada üzerinde değirmen kayasını hazırladılar damdan aşağı kafasına değirmeni atacaklar bir büyük bir suikast hazırladılar hemen Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki hiç arkana bakma arkadaşlarını da arama kimseye bir şey deme hızlıca Medine'ye git Efendimiz biraz Medine'nin uzağında onların kaleleri Çıktı nasıl fişek gibi gitti. bu Bekir Ömer radıyallahu Allah name diyorlar yolda yetişemedik ancak Medine'de yetiştik diyorlar dedi ki Arusülullah ne oldu ya bir şey anlamadık yemek yiyecektik <gülüyor> dedi ki kaya'yı hazırladılar yukarıdan. dedim beni öldürecekler vallahi asıl bu kelimeden Allah seni insanlardan koruyor ayet geldi ayet geldikten sonra hatta bir gece dedi men yahrusun ileri. bu gece beni kim koruyacak çadırın etrafı harkeleler çadır kurmuşlar. Saad bir Ebi Vakkas geldi. Ben koruyacağım ya. Bir kere Eba Yübel Ensari. Burada yatan. Ben koruyacağım ya. O Bir gece o korudu falan. Sonra ayet geldi. Allah seni insanların şerinden koruyor. Efendimiz buydu ki artık korumaya lüzum yok. Hepiniz gidin uyuyun. Size de yazıktır. Bana daha bir şey olmaz dedi. Ayet geldi. Huneyn Muharebesinde bozgun oldu. Herkes kaçtı. Hazreti Abbas diyor ki bir ben kaldım. Bir de Ebu Süfyan İbni Abdülmuttalib. Bu meşhur Ebu Süfyan değil. Efendimizin amca oğullarından bir Abdülmuttalip oğlu Ebu Süfyan var o başka. İkimiz kaldık diyor. Efendimiz de katıra bir Katır zaten kaçamaz. Katırın üstünde diyor. O vaziyette katırı sürüyor diyor düşmanın üstüne diyor. On küsür kere hamle yaptı. Bir de katırı tutuyoruz gitmesin diyor. Binlerce okçu böyle atıyorlar diyor. En en nebi yulak edi ben Ebni Abdülmuttalip. Ben peygamberim yalan yok. Ben Abdülmuttalip oğluyum. O rüyasında gördüğü benim dinim dünyaya hakim olacak. Kimse bana bir şey yapamaz diyor. Bukhari'dir bu ya. O Onu kim korkutabilir ya? Nerede kaçmış? Bir kere ömründe bozguna uğramamış. Sahabe-i kiram kaç kere bozguna uğradı? Uhud'da da bozguna uğradılar. Hepsi dağıldı gittiler. O, o seferinde, Huneyn'de hepten iki kişi kaldık diyor. Biz de geride kaldık diyor. O gidiyor diyor onların üzerine doğru. Çünkü koruması var. Sahabe-i kiram diyorlar ki Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Harp kızıştığı zaman diyor oklar yağıyor. Hepimiz Resulullah'ın arkasına siper geçer. Nasıl olsa onun garantisi var. Biz de zannediyoruz ki önüne siper oluyorlar. Ama mesele o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Beni bırakın. Benim korumanıza lüzum yok. He. Kainatın efendisini. Öldürmeyi kaç defa suikast çabı. Sonunda Kayberden oldu? Efendim kalenin komutanın kızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyunun Zaten et çok az bulurdu Aylarda bir et buldukları azdır ee, Butunu severdi Pislikten uzak bölge diye şeyleri Kol etlerini Butları yukarı, yukarıdaki Butları ayak yakın olan tarafı değil Ondan sonra Oralara zehiri bolca bastı bastı Yemek takdim ettiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ağzına attı suyu biraz içine gitti Ama yutmadı belki bir lokmadır ama bir sahabe biraz birkaç lokma yemiş idi geçen anlattım size onu mucizelerinde zehirli koyun ne dedi benden yeme ben zehirliyim ya Resulallah dedi efendim hemen tükürdü onu da tüküttürdü falan kızı çağırttı sen ne akla hizmet ettin de bunu zehirledin dedi sen benim babamı öldürdün kalemizi yıktın e, ben de düşündüm ki bu hakikaten peygamberse zaten koyun söyler ona yoksa sahtekarsa da yesin ölçün kurtulalım dedim dedi e dedi sen öyle düşündü sen tamam seni affettim dedi fakat sonra o sahabe öldü ölünce kısas gerekti katil oldu ondan dolayı fakat yaşadığı sürece her sene sıtmaya tutuldu o sıtma o zehirden içine giden kısmından oldu Allah Teala tabi eceli gelene kadar onu, zehiri efendimize sirayet ettirmedi sallallahu aleyhi ve sellem ama ne zaman vefat edecekken son sözlerinden sıtmalanıyor komalara giriyordu çok ağır ölüm ölmeden evvel çok ağır haller yaşadı. İnnel mevt sekerat ölümün çok sarhoşlukları var yani aklı gideren zorlukları var. Allah bizi muhafaza ya Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle öldürecekti biz ne yapacağız ya biz ne yapacağız ama tabi Efendimizin halleri farklı. Bu hayberde yediğim zehirli lokma her sene geldi gitti beni yokladı, sıtmaya tutturdu. Ama şimdi can damarımı, şah damarımı keseceği vakittir. Ve vefatı o zehirden oldu. Böylece Allahu Teala ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi olduğu gibi onu şehitlerin efendisi de yaptı. Hem de Yahudi milleti çok peygamberin katili olduğu gibi ben Nesefi tefsirinde gördüm ve yektulun elenbiya bir gayr hak peygamberleri öldürüyorlar ayeti kerimesi Bekara suresinde var. Bu ayetin tefsirinde bir de yektulun elledi ne murune bil kıst nas insanlardan adaletle emredenleri öldürüyorlar. Şimdi bu gemide gidenler için gitti, adalet için gitti, islah için gitti. Ne dediler diyecekler onlara yapmayın, etmeyin. Bak bunlara yardım edelim. Buna yol açın. Bu adamlar ölsün mü burada? Adalet için gitti. Peygamberleri de öldürürler. Adaleti emredenleri de öldürürler. Febeşirun bi adabin Onları can yakıcı azapla müjdele ediyor Allah. Peygamberleri öldürmeleri hakkında tefsirlerde ne diyor? Bir gün. O zaman Beni İsrail'de çok peygamberler var idi. Zaten 224 bin peygamberin ekseriyeti kime gönderilmiştir? Beni İsrail'e gönderilmiştir. Her kasabada bir peygamber bulunuyordu. Bir zaman oldu ki bin tane peygamber dünyada aynı anda yaşıyordu. O kasabada bir peygamber o kasabada bin tane yaşıyordu. O zaman bir sabah ayaklandılar yine böyle peygamberler faiz yemeyin, zina etmeyin falan bunların işine gelmiyordu. Çünkü krallar da peygamberlerin emrine giriyordu. Onları dinledikleri zaman yasaklar geliyor. Bunlar da efendim özgürlükleri diyelim haramları işlemeyince peygamberlerden bilerek onlara saldırıyorlardı. Bir gün diye kadar... 70 peygamberi öldürdüler. Ondan sonra ikindiden sonra alimler, peygamberlerin sahabeleri ayaklandılar dediler. Ne yaptınız siz? Allah'ın peygamberlerini katlettiniz. 300 alimi ikindiden sonra da onları kestiler. Bunlar böyle mezbaha gibi çalışır bunlar bunlar. Hiç adamın kitabında yazıyor ki bütün insanlar senin kölendir, hizmetçindir. Sen esas insansın. Onlar sana hizmet etmekle mükelleftir. Sana aksi giden, hizmet etmeyenleri öldüreceksin. Hem nasıl öldüreceksin? Hamile kadınların karnını deşeceksin. Koyunlarını öldüreceksin. Ağaçlarını keseceksin. Bunlar adamın ibadetidir. Adam bu niyetle milleti öldürüyor. İslam'da böyle bir şey var mı? Bak arkadaşlar diyorlar ki, bugün haberlerde Sabahattin Türk Türker Saltabaş e, bu Fatih'ten o anlatıyor. E diyor ki 3 tane esir aldık diyor. Adamların silahlarıyla Bülent Bey de anlatıyor ya Başkan, Silahları elimize geçti diyor Biz onları kendi silahlarıyla vurabilirdik Kanunen de dünya hukukunda Müdafaa-i nefse Çünkü evine girmiş gibi adamın Uluslararası suda evine girmiş gibi müdafaa nefse girerdi çünkü Sana saldıranın silahını alsan ona tutsan hesabı diyor Ama diyor biz ne yapmadık Asla böyle bir şey tevessül etmedik Hatta bir saat esir kaldılar diyor Türker Saltabaş Odaya aldık diyor 3 tane asker almışlar Arkadaşlara dedim aman vurup kırmayın hiçbir şey yapmayın onlara. Çünkü esirdir İslam'da esire yapılacak muamele bellidir. E senin kitabın var, dinin var hakkın var, hukukun var. Bak biz yine söylüyoruz. Burada turist olarak bir Yahudi vatandaşı gelse zaten bu işi yani insanları öldürmekten zevk alma işi illaki Yahudilerin tümüne ait değildir. Çünkü bunların gemide de Yahudi var. Oradaki yönetime karşı Yahudiler gemide de var. Amerika'da ayağa kalktılar o kadar. Bunların yanlış olduğuna dair Yahudiler. E şimdi onun için herkesi de aynı kefeye koyup da bir ya, ırk meselesi yapmayalım. Burada bu gavurluk, bu İslam düşmanlığı insanlık düşmanlığı olanlar. Öbürleri de kafirdirler. Allah iman versin hidayet versin. Amma vela cennete giremez. Onlar ayrı dava. Velakin ama hepsi de siyonist değildir. Şimdi Yahudi başka siyonist başka. Bunu da birbirinden ayırt etmek lazım. Yani adamı kesip de zevk almak. 99 yaşında adamı, yaralı adamı yerlere yatırmak, süründürmek. Efendim, bilmem efendim, adamın yaralarına basmak. E bu, bunu yapmak, bu canilik de hepsinin işi değildir. Onları da birbirinden ayırmak lazım. Ama şimdi Türkiye'de vatandaş var. Yok ben turist gelmiş bilmem ne. Onlar hemen çekilin gelin falan. Cık. Halbuki ben size hadis okuyorum. Men katelemu muahedellem ve rahrah edel cennet. Tirmizi hadisidir. Zimmi statüsünde Yahudi olsun, Hristiyan olsun, vatandaş olsun, turist olsun bunları öldüren cennetin kokusunu bile duyamaz. 500 seneden cennetin kokusu gelir, kabrinden kalkan 500 senelik yoldan cennetin kokusunu duyar, bu zimmiyi öldüren duyamayacak diyor hadis-i şerifte. Biz size devamlı bunları söylüyoruz ki, İslam böyle İslam'da hudup var. Çocuk öldürmeyin. Efendim, din adamlarını öldürmeyin. He? Ağaçları kesmeyin, hayvanlara dokunmayın, ortalığı ateşe vermeyin, yaşlıları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin, zayıfları, hastaları öldürmeyin. Savaş hukuku, İslam'da savaş hukuku var. Bunlarda hak hukuk hiçbir şey yok. Böyle dümdüz gidiyorlar. İşte bu kadar peygamberi öldürenler sonunda Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem katili olma lanetine çarpıldılar. Allah'ım ne buyuruyor? Tanıdıkları, bildikleri o onlara gelince ilk başta onlar kafir oldular. Fe lanetullahi alel kafirin. Artık Allah'ın laneti o kafirlerin üzerine olsun. Bu ayetin peşinde bu kafirlere lanet okuyor. Şimdi bu gemide giden kardeşlerimizde ne oldular? Resulullah sallallahu sallallahu aleyhi ve sellemin katilleri tarafından şehit edildiler. Bir defa ne yapmadılar? Öyle ufak tefek para pul hesabına Gitmediler. Allah için, din için, Müslüman kardeşlerine yardım için insanlık namına gittiler. Büyük bir yolda gittiler. Birincisi. İkincisi, kafirin eliyle katledildiler. Bir, birinci numarada şehitlik. Ala derecede şehitlik. Onlara nasip ol. Üçüncüsü, deniz şehidi oldular. Deniz şehidi, kara şehidinden çok eftaldir. Çünkü hadis-i şerifte buyruluyor ki, Şehit öldüğü zaman kanı damladığı zaman bütün günahları affolur ancak kul hakları müstesna. Şehit de olsa kul hakları sorulacaktır. Amma diyor denizde şehit olursa kul hakları da affoldurmuştur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine hadis-i şerif de geçiyor. Hani sordular bana teke tekte de lafı geçmişti bu işin. Hiç evlenmemiş kadınlar cennette onlar kime verilecek veya da kocası kafir olduğu için cehenneme gitmiş... ...kadın cennette Müslüman cennette nasip olmuş... ...kime verilecek? Deniz şehitlerine verilecek. Bu hadis-i şerifler vardır. Onun için bunlara denizde şehitlik nasip olmuştur. Bu da çok büyük bir bahtiyarlıktır. Bunların yaptıkları en büyük hayır... ...daha hemen başlamıştır. Mısır refah kapısını açmaya mecbur olmuştur. Dün bütün Gazze halkına kadar sevinçli... ...ihtiyaçlarını şunu bunu görmek için... ...gelmeye gitmeye başladılar. Bu yetmez mi şunların hayrına... Bir buçuk milyon insan bir nefes aldı, oradan kapı açıldı. Bundan sonra da inşallah kapanmaz. Ondan sonra bu gaz ablukası inşallah kalkar. Efendim, yani kardeşim, ne diyeceğiz? Derdimiz çoktur. Dermanı yaratacak ancak Rabbimizdir. Hakikaten keyfi kaçırmak lazım. Böyle zevklen safa ile, keyifle uğraşmamak lazım. Müslümanlar zulüm altındadır. Irak'ta bir ayda bombalar patladı. 474 kişi... Irak'ta geçen ay şehit olmuştur veyahut da artık durumuna göre ölmüştür diyelim. Herkese şehitlik nasip olmayabilir. Ondan sonra Türkiye'nin durumu her dakika asker öldürülmektedir. Askerlerimiz şehit edilmektedir. Bunu da bunlara destek olanlar bu siyonistlerdir. Zaten bataklığı kurutursan buradaki sineklerle uğraşmazsın. Mesele bataklıktır. Onlar bu işi devamlı Türkiye'ye mesaj verir gibi. Benden yani uğraşma sana böyle yaparım. Şöyle yaparım. Oradan efendim denizden gemiyi basmadan hemen burada Hatay'da kalkıyor deniz üstüne. Efendim roket atıyor oradan kaçıyor. 6 tane asker orada şehit oldu. Dün bir tane Hakkari'de taciz ateşi açtılar. Dün bir tane şehit oldu. Geçen hafta 6-7 tane şehit oldu. Bu hafta 6-7 tane şehit oldu. Müslümanların çocukları ya. Nedir bu ya bunu? bunu? Öldürenin maksadı nedir gaysi nedir ya? Ne istiyorsunuz siz ya? Allah Allah. İşte durmaz kafirler durmaz. O arka plan hep bu siyonistler arkadadır. Bunlar mikser gibi dediğim sana karıştırırlar. indirirler, çıkarırlar. Alt ederler, üst ederler. Hükümetleri devirirler, çevirirler. He? Neler ederler? Neler eder. Ama her şeyin vakti saati vardır. Kıyamete yakın zaten çok büyük bir savaşın patlayacağını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğini ben size nakletmiştim ama tabi artık günler nelere gebedir onu bilmeyiz. Allah Teala kıyamet gününe kadar onlara acı azaplar tattıracakları musallat edeceğim diye ilan ettiği ve iz tehezzene rabbuke lebe'ethenne aleyhim ilâ kıyameti men yesûmuhum su el azab kıyamet gününe kadar buyurmaktadır. Şu anda 40-50 senelik bir devletleri görünmekteyse de bu Allah'ın hükmüne ters düşmemektedir. Çünkü bunların süreci 4-5 bin senelik süreçten İbrahim Aleyhisselam'dan geliyorum ama tabi bu Yakup Aleyhisselam'dan sonrası muteberdir bu işte İsrail oğulları çünkü Yakup Aleyhisselam İsrail'dir. Bu itibarla bu üç dört bin senelik bir hadisedir. Bu dönem zarfında hiçbir devletleri izzetleri olmamıştır. Bu ribet aleyhmuz dille ve meskenetü alçaklık ve yoksulluk damgası üzerlerine vuruldu Allah buyurduğu üzere. Ne kadar zengin de olsalar zenginliklerini bile yaşayamamışlardır. Kıymetli arabalar veya elbiseler aldı giyinmezler. Hep o Damgayı yemişlerdir Allah buyuruyor. Şimdi bir 40-50 sene o da geldi çattı. 4000 bin sene, 3000 bin sene de bizim zamanımıza çattı ya. Allah Allah. Biz de ne imtihanlara kaldık ya. Bu adamların şimdi bir ellerinde bir güç görünüyor. Ama arkadaşlar orada yaşayanlar ne diyorlar? Böyle korkaklık daha görmedim. Elimize kelepçe vurana kadar tri tri titriyordular diyor. Elimize kelepçe vurunca cesur oldular. Allah. Beş saat, altı saat adamlar gemide gidip üzerlerine su sıkıyorlar. Sıralı su. Altı saat kafadan aşağıya. Ne biçim işleri. Bir yandan rüzgar veriyorlar kasırga gibi. Sağdan soldan bir yandan. Milleti. Tuvalete gidemiyor diyor. Sağa bakma, sola bakma. Efendim abdest bozamıyorsun. Çok çok çok eziyetleri ve ayaklarını kırmaya uğraştılar diyor. Adamı diyor ya. Havaalanında gelirken dayak atlar bize diyorlar. Nasıl dövdüler bizi ayaklarımızı uğraştılar. Böyle bir şey dünyada daha yok. Yok. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Ne diyeceğiz? Çok dualar edeceğiz. Türkiye'nin de Allah'ım ya Rabbim gücünü artırsın. Amin. Allah bu memleketi aziz eylesin. Amin. Bu Müslüman halkı bu dünyadaki hakikaten şu kadar kaç para Arap devleti var görüyorsunuz. Hala daha toplanacaklar yani. Daha şimdi bir kaba laf konuşacağım. Benim de ağzım bazı bozulursa iyi olmayacak şeyleri zor kaldıracaklar yani ondan sonra toplanacaklar daha ne toplanacaksınız be millet ne hale gelmiş toplanacak. yani keyifleri başlarında bir de adamlar Yahudi ile anlaşmış onları İsrail'in etrafındaki komşularını satın almış adamlara Müslüman Müslümana ekmek geçirtmiyor ya bu nasıl bir şeydir ya böyle bir zaman yine Aziz Türk Milleti Necip Türk Milleti ...bu Müslüman Türk milleti, bu Osmanlı ecdadının... ...varisleri olan Türk milleti... ...büyük bir cesaretle... ...dünyada hiçbir gücün cesaret edemeyeceği şekilde... ...bu ablukayı yarmak için... ...kendilerini feda etmişlerdir... ...ama bu fedakarlıkları karşılıksız kalmayacaktır... ...kıyamete kadar tarih onları hayırlanacaktır... ...ve bu şehitler... ...herhalde bundan sonra ibre artık... ...İsrail hakkında... ...aşağı doğru düşmeye inşallah başlayacaktır... ...ve bundan sonra güçleri zillete tebdil olacaktır... Kuvvetleri, zafiyete tahvil olacaktır. Ve bundan sonra inşallah Rabbim çok dualar ettik. Her şeyin vakti, saati var tabii. Rabbimiz fazl-ı keremiyle düşmanı etkisiz hale getirecektir. E biz bütün Yahudiler ölsün, gebersin Biz böyle bir şey demiyoruz ki. Herkes yaşasın. Allah onlara da iman nasip etsin. Hidayet nasip etsin. Biz duacıyız. Bizim kimseye bedduaya bir lüzum yok. Şahıs olarak, şahıs olarak. Amma ve lakin efendim şerlerinden kurtulmamız için bütün İslam aleminin Müslümanlığı yani adamın biri dediye kafama şuradan taş düşse onlardan bilirim her tarafı karıştırıyorlar Irak bugün bu haldedir nedendir Afganistan o haldedir nedendir İran o haldedir nedendir Keşmir Somali Hindistan Pakistan bile karışmıştır orada bile geçen güne 10 kişi öldürdü devamlı camiler bombalı her tarafta efendim Şii-Sünni çatışmaları nedendir ilk Şiiliği kurduran i̇bn Sebe kimlerdendir her şeyin altında bunların efendim, fitnesi, fesadı, ifsadı görülmektedir. Ama Allah'a sığınanları Allah Celle Celaluhu himaye edecektir. Ya Allah'a emanet bir canımız var en sonunda da şehit olmak vardır. Yani hakikaten şimdi bakıyorum şehit o bir tane adam orada ürdünlü mü neymiş mübarek sakallı bir zat kemide ilk öldüğünde üzerini kapatmışlar o oğlu zannedmiş oğlu da kemideymiş. 2-3 saat oğlum diye yüzünde açmamış bu nedir öyle seviniyor elhamdülillah elhamdülillah şu. Sonra oğlu olmadığı anlaşılınca bir üzülmüş, bir üzülmüş çocuğum şehit olmadı diye. Yani ne Müslümanlar var ya. Öyle sizin bizim gibi değil ya. Bizim bizim işimiz böyle biraz şov yapmak gibi oluyor yani. Allah için canını veriyor, çocuğunu feda ediyor, karısını, kocasını feda ediyor. Yani ben şu konuşmaları dinleyince ümitlendim. Ama neden Hazreti Mehdi çıktığında bu İstanbul'dan 300 bin kişilik ordu gidecek Hazreti Mehdi'ye ben şimdi bu hadisleri daha iyi anlamaya başladım ya ben diyordum ki bu millet bitti öldü ölü toprağı bunların üzerine serpildi serildi falan daha bir hayat eseri kalmaz millet çok şuursuz falan ama maşallah yine bu milletin gençleri çoluğu çocuğu bir mazluma yardım dendiği zaman zalimi durdurmak için canını ortaya koyabilecek efendim mertler vardır yine el müminine ricalun sadeku ma ahedullah aleyh Müminlerden Allah'a verdikleri sözde duran erler vardır. Feminümmen gaza nehbe. Kimisi hacetini görmüş şehit olmuştur. Ve minümmen yentazır. <gülüyor> şehit olmayı bekleyenler vardır. Ve ma beddelü tebdila. Onlar Allah'a verdikleri İslam'a yardım sözünü asla değiştirmemişlerdir. Sahabe-i kiram hakkında inen hendek muharebesinde nazil olan bu ayeti kerimelerle şu gündeki amel edenler vardır. Elhamdülillah. <gülüyor> Ben sevinçliyim. Allah şefaatlerine nail eylese. Ben bugün o halde gittim. Burada da sohbet vardı hanımlar için. Onlar da beklediler. Güneşin anında rahatsızım. Şekerim iki yüz altmış Ama af olmak için gittim. Onlardan şefaat dilenmek için gittim. Allah onların hürmetine bizi affetsin diye gittim. Yoksa öyle orada cenaze imamları müftüler falan tezkiye tarzı edecekler de bir tanesi yanımda öyle dedi. Yani şunları bir tezkiye edelim hani temize çıkartalım hesabı nasıl bilirsiniz falan dedi. Onlar seni tezkiye etsin dedi be. Ondan sonra yanımda bir tanesi hoşuma gitti. 19 yaşında bir genç Allah için canını veriyorsa bizim onu nasıl bilmemiz çok önemli değil. Allah onu iyi biliyor elhamdülillah. Bizim hüsnü zannımız bu yöndedir. Maddi menfaat yok. Bir beklenti yok. Bir yere üye olacak diye bir seçim kazanacak diye bir şey yok. Bu ne için gidilir? Çok tehlikeli bir hakikaten riskli bir yolculuktu. Ama Allah Teala onlara büyük hayırlara anahtar yaptı. İnşallah şerlere de kilit yapacak. Ve bu artık bu çığır açılmıştır. İnşallah geri dönmeyecek inşallah. Geri tepmeyecek inşallah. Artık Gazze'deki Müslümanların hakları daha yüksek sesle savunulacaktır inşallah. Dünya da bunu artık bir yana kalamayacaktır inşallah. Bunun da sebebi yine bu aziz milletimizin Müslüman evlatları olmuştur elhamdülillah. Bu da bize bir iftihar vesilesidir. Evet. Şimdi onların tabii ruhlarına okumamız lazım şahadetlerle. Hem askerlerimizden şehitlerimiz var. Onlara okumamız lazım. Diğer efendim bir tane kardeşimiz Osman Kurç isminde o da gemideymiş. Bizim cemaate devamlı geliyormuş. O o da ben bilmiyorum tanımıyorum isimler bana geliyor. Yoğun bakımdaymış şimdi. Ya Rabbi acil şifasını ihsan yani. Allah'ım e, bu yavrumuz, cemaatimiz, kardeşimiz e, biz bunları tanımıyoruz şahsen kimseyi o kadar tanıyamıyorum ama sen hepsini biliyorsun Allah'ım. Sen taze hayat ihsan eyle ya Ya hayırlı uzun ömürle İslam'a hizmetçiyle onu da yar. Diğer bütün yar hasta acil şifa ihsan e. Allah'ım sen derman ver, manevi kuvvet ver yarım onları ayaklandır ya rabbel alemin yaralarını sar ya rabbel alemin ve ya gayrun nasirin ve ya gayrun Fatihi şehitlerine gır, rahmet eyle kabirlerine nur eyle derecelerine âle eyle bizlere şefaatlerine nahil eyle bizleri Allah'ım sen fazl-ı kereminle yollarını bozmaktan bizi muhafaza eyle bu milleti bu açılan çığır üzere yürümeye muvaffak eyle Allah'ım zalime dur demeyi bize nasip eyle daima mazlumlerden yana olmayı bize nasip eyle Allah'ım kafirleri, zalimleri sevenlerden olmaktan bizi muhafaza eyle. Allah'ım düşmanlarınla dost olmaktan bizi muhafaza eyle. Onlara bizi meylettirme ya Rabbel alemin. Sen fazl-ı bizi sade sloganlarla bıraktırma ya Rabbi. Bize İslam'ı tam yaşamayı nasip eyle ya Şimdi arkadaşlar Resulullah öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem İnnel yahudi kavmun hüssedün Yahudiler çok kıskanç bir millettir. Sizi en çok nerede kıskanırlar? Namazda cemaata durduğunuz zaman kıskanırlar. Bak diyor sabah namazına durduk diyor, adam gemide namazı kılarken diyor, bunlar indiler diyor. Hemen imam diyor, hızlı okudu bitirdi diyor, can havliyle silahları bize doğruttular. Yani namazdayken bindiriyorlar, zaten böyle, onlar onu ayarlarlar, takip ediyorlar, ediyorlar, ediyorlar, millet namaza duruyor, bindiriyorlar. Adamlar orada, efendim en büyük dünyanın düşmanı sarmış orayı, denizaltılar, helikopterler, altında füzeler varmış, bir şeyler, bir şeyler... Sanki bir şey var, o karşı tarafta hiçbir şey yok, plastik sandalyeler. Böyle bir saldırı şeyinde kardeşler maşallah, cemaatle namazlarını kılıyorlarmış. Allah nazardan muhafaza eylesin. Allah. E şimdi bizim burada arkadaşlar da Taksim'e gitmişler, mitingle şurada gelmişler, diyorlar ki biz de yattık dörtte sabah namazını kaçırdık. E mübarek, oldu mu şimdi? Oldu mu şimdi? Bir akşam namazı, bir sabah namazı, kıyamete kadar yaşasan da, miting yapsan, kahrolsun İsrail desen, ama bir sabah namazını kaçırsan değdi mi şimdi? Oldu mu şimdi? Yapmayın. İşte siz cemaata gelmezseniz, sohbetleri bırakırsanız, imanın diyor dalin dediği zaman amin demenizi çok kıskanırlar. Hele o Mekke'de falan bizim mezhepte sessiz de öbür me üç mezhepte sessiz de. amin. Onlar o canlı yayınlardan seyrediyorlar. Uyuz oluyorlar Kabe'ye. O milyonlarca Müslüman toplanmış Allah Allah. Sizi çok kıskanırlar. Selam vermenizi çok kıskanırlar. Esselamu aleyküm ve aleykümüsselam. Yahudiler buna çok kıskanır diyor hadis-i şerif. Ama sen zaten bıraktın selam, günaydın, tünaydın. E böyle laflar çıkarttın mübarek. Yani biz sahip olalım dinimize. Sadece sloganlı Müslümanı olmayalım. Sadece sokaklarda, mitinglerde el kaldırmakla kalmayalım. Ben size ne demek istiyorum? Şu mübarek cuma sabahı sen bu cuma sabahı cemaatlan, bu sabah namazını kılmadığın zaman Düşman güçlenir. Sen bu sabah namazını cemaatle kılıp bir dua ettiğin zaman Allah kafiri mahlup eder. Bir de dua ordusu var. Hem Allah için hizmette olacağız, gayrette olacağız. Hem de namaz, cemaat, helal, haram bunlara riayetkar olacağız. Allah da bize lütfedecek, yardım edecek. rahman. Evet. Şimdi son da yine duaları bir iki ilanım var. Arif Han dergisi yeni sayısı çıktı. Sultanımız, pirimiz Efendimiz Hazretimiz hadbi şerif yaptırıyor Geçen bahçesinde Onun mübarek resmi koymak münasip oldu işte ne diyoruz Kutbu laktab gavseyle Hacı Muhammed Efendi Hazretleri Hadbi şeriflere devam ederek Türkiye'mizin ve İslam aleminin Üzerindeki kara bulutların kalkması için Dua ve himmete devam ediyor Mübarek hiç durduğu yok Devamlı soruyor devamlı takip ediyor Gece gündüz uyumuyor Böyle dualarla bu ümmeti Allah'ın dostları koruyorlar Himmet ediyorlar zannetmeyin Evet burada güzel ee, ilimler var. Osmanlıların ziyareti yapıldı. O, o sultanımın torunlarına gitti. Efendim, onun o ziyaret var. Ondan sonra bizim çok önemli bir yazımız var. İnsan ömrünün beş merhalesinin ikincisi. insanın annesinin karnından çıkacağı zamana kadar olan devresi. Efendim bu çok önemli ilimler var. Onların hepsini tek tek tek tek okumanızı rica ediyorum. Bir de efendi hocam. Beş yaşımda bu benim Fahri Efendi hocam beni okutan. Bu sefer röportaj onunla yapılmış. Ben de daha okuyamadım. Şimdi burada gördüm. Beni yedirdi, içirdi ve 4-5 yaşımdan beri okuttu. Hala da hayattadır. Allah selamet versin. Hizmettedir. O bizim çocukluğumuz akın Efendi Hazretlerinin 40-50 sene hizmetindedir. Halaydar Efenden kalmadır. O yaşanan eski süreçleri, anıları, tarihleri size anlatmıştır. İnşallah hemen okuyun, istifade edin. Arif Dergisi'ni yayın her tarafa Sahip çıkın bu ilimler bu haberler Ulaşsınlar inşallah Ruhul Furkan tefsirinin 14. cildi çıkmıştır Çok yakında hemen 15. cilt çıkacak Alın diyorum okumaya başlayın 15 çıkacak 16'yı bitiriyorum ben 16'yı bitiriyoruz Biz çalışıyoruz gece gündüz Şimdi böyle ne olacak efendim Bu durumda ee, Hemen ciltler arda arda gelecek ve siz bunalacaksınız yine bitiremeyeceksiniz Allah rızası için 14. cilt efendim Ahıska yayınlarından olacak üstünde onu arayın efendinin kurdurduğu yerdir bunu alın temin edin hemen okumaya başlayın devam edin inşallah bir de size söylüyoruz 13 Haziran pazar saat 13'ten sonra 1'den sonra 13 Haziran yani bu pazar değil bir daha sonraki pazar gün Abdi İpekçi'yi tutmuşuz. Arkadaşlar tutmuşlar. Hayır sahipleri. Bizim imkanlarımız yok. Ben vaazlardan para almam. Ben bedava konuşurum. Ama ben tabii o yerler çok pahalı tutma param yetmez. Ama ben orada konuşacağım inşallah. Ehli sünnetin müdafaası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkına kainatın efendisinin hatırına ondan bahsedilecek. Onun dinin anlatılacağı bir meclis 50 bin kişiye kadar kapasite var duyurusu 30.000 kişi alıyor. Onun için kadın erkek, çoluk çocuk bütün kardeşlerimiz davetlidir. Allah için eli sünnetin ictimainı, birlikteliğini gösterelim inşallah. Efendim 13 Haziran'da hepinizi bekliyoruz. Herkese de duyurmanızı, çağırmanızı rica ediyoruz. Yani 3 saat yazdır. Çok böyle saatler sürmeyecek. Yani 13'ten 17 arası efendim bir buçuktan sonra artık ben de ikiye doğru gelirim inşallah Böylece yerlerinizi alın Herkese de duyurun Allah Teala hayırlara vesile eylesin Amin. Tebliğe vesile eylesin e, Hakkı hidayeti duyurmaya muvaffak eylesin Amin, Amin. Ya Rabbi sen bizlere lütfeyle kerem'eyle Bu uzaktan yakından gelenlere bu Cuma gecesi hürmetini hepimize cennetin ikram eyle Amin. Cennetini istiyoruz nasip eyle Amin. Cennetini ve rızanı istiyoruz helal eyle Amin. Ya Rabbi azabından sığınıyoruz emin eyle Allah'ım ateşine dayanılmaz. Gazabını söndür bizden ya Rabbel Alemin. Cehenneminden bizi muhafaza eyle. Bizi cennete yaklaştıracak inançlara, amellere muvaffak eyle. Cehenneme yaklaştıracak inançlardan, amellerden, ahlaktan bizi uzak eyle muhafaza eyle. Allah'ım sen ya Rabbi fazl kereminle bu memleketi kıyamet sabahına kadar bu Türkiye'mizin bu vatanımızı ve İslam vatanlarını mahfuz emin eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Düşmanlarımızı korkut ya Rabbel Alemin. Sen fazla göreviyle dostlarımızı müzdehat eyle. Ya Rabbi ölen askerlerimize çok rahmet eyle. Bu hafta 6-7, geçen hafta 6-7, bu bir ay içinde 30'u geçti yahu. Daha evvelde bu kadar sene, efendim, 30 bini geçti yani. 25 senedir bu iş böyle devam ediyor. Bu yavrularımıza sen çok rahmet eyle kabirlerini, ile bunlara yüksek dereceler, ile Ruhler için şehadet, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'ım şu vatanı ve bu ezanı bu bayrağı muhafaza için şehit oluyorlar sen bunlara çok ikramlar eyle hediyelerimizi ruhlerine ihsal amin ya rabbi bu savaşı durdur ya rabbi bu terörü durdur ya rabbi bu ateşi söndür ya rabbi Yahudiler ne zaman harp ateşi tutuştursalar Allah onu söndürür ...sen bu ayette böyle buyuruyorsun... ...bu PKK ateşini de bunlar yaktılar... ...bunu da söndür ya Rabbi... Amin. ...bütün bu ateşleri durdur ya Rabbi... Amin. ...sen fazlukereminle ya Rabbi... ...Filistin'deki Müslümanlara yardım eyle... Amin. ...Gazze'deki Müslümanları hürriyetlerine... ...ulaştır kavuştur ya Rabbi... Amin. ...Filistin müstakil bir Filistin devleti... ...acil kurulmasını nasip eyle... ...Meslid-i kolay ziyaretler... ...gidip gelmeler bize nasip eyle... ...Meslid-i Eksa'yı gasp eden Yahudilerin elinden... ...halas eyle... Finan evvel Müslümanlara, hakiki sahiplerine iade eyle. Amin Ya Rabbel Alemin ve Ahirel Nasirin ve Ahirel Fatihin. Bu Müslümanların, mazlumların yardımı için gayret eden bütün devlet büyüklerimizi yetkililer, gece gündüz, günlerce uyumadılar, etmediler, hastaneler, bakanlar, şunlar, seferber oldular. Ya Rabbi onlara da yardım eyle. Onların da işi zordur. Sen kolay eyle Ya Rabbi. Bu kadar dünyadaki tehlikeler, sessizlikler karşısında yine cesaretle, yiğitlikle ortaya çıkıyorlar. Sen onları da muvaffak ile Yanlış yaptırma doğruya isabet ettir ya Rabbel Alemin. Hayır. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren Fatihin. Sen bu şehitlerimize yarın Bugün uğurladığımız şehitlerimize yarın da bir cenaze var. Dokuz şehit. Bakalım inşallah kayıp yok dediler ama bazı kayıp var diyenler de var. Kayıplar var ise bir an evvel buldur ya Rabbel Alemin. Bu şehitlerin ruhları için bir şehadet buyurun. Hayır. Eşhedü en la ilahe illallahı Eşhedü enne Muhammed Abdü ve Resulü Hediyemizi ishal eyle Allah'ım Şefaatlerine nail eyle ya Rabbel Alim Abdülhaziz Bukhari İmam Bukhari Hazretlerinin soyundan geliyorlar 400 sene evvel Filistin'e yerleşmiş Oradaki en büyük alimlerden Mescid Eksan imamlarından Bu gemiye baskın olduğunu duyunca o mübarek 61 yaşında iki kere kalp krizi geçirip Vefat etti Ya mübarek bir alim orada Kudüs'te Ya Rabbi sen ona da çok rahmet eyle İmam Bukhari'nin torunu Efendim büyüklerimizden kıymetli bir alim, allame bir insan. Yani bu üzüntüye kalp dayanmaz yani. Onun için hakikaten bu insanlar hep bir, ar, bir fikir, bir gönül içinde, içerisindeler ki o üzüntüyle beraber adam kalp krizi geçiriyor. Yani ne kadar bir irtibat var. Kalpler nasıl bir, bir çalışıyor, bir atıyor. Bunu anlamak bakımından da bir örnek oldu bu mübarek alimimiz. Onda ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed, abdu ve resuluh onun da ruhuna ya Rabbi hediyelerimizi dağlar emsali rahmetler halinde idhal eyle insal eyle amin ruhları için elfa intaha salavat okuyun Fatiha Allahum salli aleyhi bismillahir rahmanir rahim elhamdülillahi rabbil alaminer rahmanir malik ya <gülüyor> kana ve sellem ve barik. Allah şeyidina. Muhammed el Nabi elümi. Elhabib elalil Kadrı. Elazim eljahe. Al ve al alaali ve cupbey. Elsalat ve عليك يا رسول الله As-salatu wa s ya Habib Allah. As-salatu wa s ya al